...kaçış notanızın playlisti olacak. Doğa, macera, dünya seyahatleri... ...motosiklet, surf, kaya tırmanışı... ...snowboard, longboard, yamaç barıştı... ...dağcılık, sea kayak, base jump, triathlon... ...kaykay, dalma, mountain bike... ...of! Aman evladım... ...boşver dedikleri şeyler ve daha neler neler. Radyo Geografika dinle... ...şehirde kalma. Dikkat! Annenizi beraber dinlebiliriz. Efendim burası saat 14 oldu. Ne oldu diye soracaksınız. Kim bunlar ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Ne edeceğiz? Radyo Geografika olarak başladık. Bir dünya turu yapalım dedik ama bunu da 94.5 Rock FM stüdyolarından gerçekleştirelim dedik. Ama tek başımıza da bu iş iyi gitmez dedik. Bu işin uzmanları gelsin bize. Yol göstersinler. Nereye gidelim? Nasıl yapalım? Ve... Ne yöntemler uygulayalım, ne kadar süre bu gezegene dolaşalım diye e, bilenlere soralım dedik. Tabii ki de hoş geldiler sevgili İlker ve sevgili Lale. Nasılsınız? Önce Türkiye'ye hoş geldiniz, sonra da teşekkürler ve Rock FM'e hoş geldiniz. Tabii. Hoş bulduk. Çok teşekkürler Cem, ee, bizi programa davet ettiğiniz için öncelikle. E, ayağımızın tozuyla e, katılıyor olmamız da ayrı bir güzellik olacak. E, i̇yice hani e, buraya alışmadan hı hı. E, geleli herhalde bir 10-15 gün oldu bizimde. Daha çok yeni oldu. Evet, evet e, hızlı bir e, ne derler adaptasyon süreci geçirdik. Zor da olmadı açıkçası. Evet, çok rahat gözüküyorsunuz burada. Yani daha 10 gün önce dünyayı turlayan iki insan çok gayet rahatan, hani hiçbir sükunetini bozmamış, gayet. Ee, hani hemen adapte olmuş gibi gözüküyorsunuz İlker'ciğim. Evet valla e, gezimiz yaklaşık 21 ay sürdü. 21 Hı -hı. aydır yollardayız ve of, of, of, of. 30 ülke oldu. Bizim de akl, aklımızda şey vardı herhalde İstanbul'a döndüğümüzde o kaotik alışamayız falan diye düşünüyorduk ama yani hiç her şey bir, evet, her şey bıraktığımız gibi o yüzden ikinci günden her şeye trafiğe <gülüyor> eğlenceye alışmışız. Bak şimdi biz evet bir soru buydu aslında her şey bıraktığınız gibi mi gerçekten? Yani 2 sene yaklaşık olarak e, dolayı döndükten sonra hani bir şeyler değişmiş gördünüz mü? Evet hakikaten. ya ben de onu merak ettim. Hakikaten mi hiçbir şey değişmemiş? Burada sen de hoş geldin. Bu ilgili. kadar mı yerimde sayıyorum yani? <gülüyor> <gülüyor> Valla öncelikle her yer bina olmuş. Yani ha, inşaat olayı çok azmış evet, kurumuş bu ve Her şey gerçekten çok pahalanmış. Hmm. Bu eskiden de mi böyleydi yoksa biz hani çok ucuz ülkelerde gezdik geri döndük. Bize, ha, for, evet. Iı, hmm. Standartlar evet. Yani iki kişiye bir dolara iki dolara kahvaltı yaptığımız yerlerden böyle İstanbul'a gelip Karakayı e, ne bileyim boğaza böyle 30-40 lira bir şeyler yemek. Bizi gerçekten korkuttu şu aralar. <gülüyor> <gülüyor> Çok da problem olmasa gerek. Yani mesela bizim evin önünde bir tane boşluk vardı. Tek yeşil alan. Geldik ve orada kocaman bir bina yapılmış. Ha, oh ne güzel ee, olmuş. Evet. AVM yapsalarmış keşke orayı. Ee, yani inanamadık. Başka bir büyük binada yıkılmış şimdi baştan yapılacak. hani o Daha şey, büyüğümü yapılacak. Yani muhtemelen birkaç kat <gülüyor> daha yüksek <gülüyor> Bu, olacak. Bu evet, İnşaat çılgınlığı birazcık İstanbul'da aldı başını yürüdü evet. hakikaten. her ha, nereye baksak inşaat nereye baksak o acayip çirkin kamyonlar, buldozerler falan. O herhalde en çok dikkat ed dikkat çeken e, sevimsiz detaylardan bir tanesi olsa gerek. Ama yani aslında evet bazı şeyler e, birazcık daha kötüye gitmiş ama bazı şeylerin de keyfini sürüyoruz. Özellikle biz çok e, şikayet ediyoruz ülkemiz hakkında ama e, Türkiye, İstanbul dahi e, dünyadaki en güvenli şehirlerden biri bence. Güvenli şehirlerden Evet mi? Evet. Özellikle Böyle güzel şeylerden de bahsediyoruz. Orta Amerika ve Güney Amerika ile karşı Karşılaştırılınca hmm. hiç evet. yanına bile yaklaşılmıyor Ooh. o yüzden e, ne bileyim herhangi bir yerde gece 11'de dışarı çıkıp tek başına yürümek evet. hani çantamı nereye koydum derdi biraz az yaşamak bile o bizi rahatlattı aslında o kadar hani çok da kötü değil. O zaman hem artı birimiz hem eksi birimiz var. Biraz daha pozitif evet. şeyleri bulmaya çalışırız belki program boyunca. Aynen peki bu, bundan ben şunu anlıyorum. Böyle çok güvenli olmayan noktalardan da geçilmiş. Hatta böyle ilginç maceralar falan da sanki programın ilerleyen dakikalarında sizden duyacağız gibi geliyor. Hani çok da tekini olmayan, kabusa dönen bir yolculuk mu duyacağız diyeceğim ama o kadar da kabusa dönmemiştir herhalde. Yok dönmedi. Yani e, çoğu zaman dikkatli olduk aslında. Biz ne beklediğini az çok e, takip ettik ya da araştırarak bitti. E, ama tabii bazı zamanlarda... E, biraz... Acaba mı diye soru işaretleri geldi dedim. mi? Ha, burada olmamalıyız. Biraz hızlı hareket edelim. Edilendi. Burada durmayalım. Bu saatte çıkmayalım dedim şey oldu. Ama Hı -hı. E, gayet sakin geçti. Aslında günün sonunda geldiğimizde herhangi bir kötü bir şey başımıza. Büyük bir şey gelmedi. Evet. Bu genelde Güney Amerika'da mı oldu? Hani Çünkü Asya'yı da bayağı abdalaştınız takip ettiğim kadarıyla. Evet, yani Asya genel kültür itibariyle daha sakin, pasif. İşte Hı -hı. Budizm daha sakinliği ve e, barışçıl daha dayanı, e, ülkeler ama Güney Amerika ve Orta Amerika özellikle Orta, Orta Amerika, Amerika değil mi? hatta biz Türkiye'de de e, politikada çok kullanılır burası muz cumhuriyeti değil derler hı hı. biz gerçekten muz cumhuriyetlerine muz gittik ve gerçekten Türkiye muz cumhuriyeti değil çünkü Güzel. muz cumhuriyeti sürekli insanların herkes de, herkesin silahı olduğu herkesin hı. birbirini de vurduğu hı. yani her 3 yılda bir darbe olan ve e, en büyük ihracatları muz olan ülkeler işte Guatemala, El Salvador, Honduras hı hı hı hı. ve buraları gezdikten sonra diyebiliriz ki biz kesinlikle o ülkelerden onlardan iyi izliyorsunuz. Karşılaştırılabilecek Bilakımız hiçbir şey çok yok <gülüyor> yani Çok güzelmiş. Peki madem başladık şimdi hani ben hemen bir araya şarkıyla girim diyordum ama çok da Anlatacağınız şeyler hem çok fazla hem çok da keyifli olduğu için e, eminim dinleyeceğimiz de aslında şarkıdan önce bir küçük soruyla da devam etmemi tercih edeceklerdir. Bu işi nasıl karar verdiniz? Hani bu çok e, kolay ve hani uygulanması çok normal olan da bir iş değil. Yani dünyaya baktığınızda kaç kişi dünyaya dolaşıyor? Hani milyarlarca insana baktığınızda bunun hazırlık yani teknik olarak hazırlığından önce zihinsel hazırlığına nasıl giriştiniz? Hani nasıl bir fikir çıktı ortaya? Çünkü ben askere giderken bile burada biraz önce yayından önce de konuştuk. Hani benim hazırlanmam bir sene önce bir sene falan ay Allah'ım gitsem mi gitmesem mi falan diye. Çünkü şu yüzden benzettim. Bütün alışkanlıklarından evinden ve hani bildiğin ortamdan bildiğin habitattan uzaklaşıyorsun çünkü dünya seyahatine çıktığın zaman ve hani ait olmamayı iki sene boyunca sürekli her gün hissediyorsun. Hani buna nasıl karar verdiniz? Ee, aslında yani herkesin hayalidir belki. Bilmiyorum benim de hayalimdi. Ee, küçükken hep bunu düşünürdüm. Dünyayı gezmeliyim görmeliyim. Hani her zaman aklımdaydı. Bu bozuk bir teyip gibi hep kafamda çalıyordu. İşte üniversiteye gittim. işe başladım. Hep böyle toplumun benden bekliği şeyleri e çekleyerek hani evet yaptım yaptım diye gidiyorum ama bir yerde tıkandım ve hani hep bu altta çalan müzik e biraz daha sesini yükseltmeye başladı. Hayat bu mu gerçekten? Hani sadece bunu mu yaşamalısın dünyada? Hani belli bir süren var ve bir gün veda edeceksin. Çok istediğin bir şey yapmadan mı gideceksin? Vesaire. Hep bu vardı. O yüzden de hep böyle bende bir para biriktirme e şeyi var 11 sene çalıştım ben toplamda. Bu süre zarfında hani araba falan almadım, ee, çok fazla bir şeyler de yapmadım. Ee, hı hı. Daha çok para biriktirdim. Ee, karar vermemiştim ama içten içe hani zihinde hı hı. bu kararım vardı. Sonra İlker'le e, beraber olduk. Baktım o da çok seviyor gezmeyi. Onu ikna etmem çok kolay oldu. O zaten hani çantasına, <gülüyor> hazırlamaya, evet, çantasına hazırlamaya başladı. Ee, yani böyle bir sene falan biz para biriktirdik. Ee, yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye hala bir şüpheler vardı. Ta ki işten istifa edene kadar. Hı hı. O zaman her şey gerçekleşti. Elimiz işte. mahkum artık. Bu arada yani. hani işlerken de öyle freelance falan bir iş değil. Bayağı ciddi kurumsal bir şirketin çok da önemli bir pozisyonunda istifa edip şey yapıyorsun. Ben hani araştırdım daha önce seninle de konuştuk. Gerçekten öyle bir kariyeri geride bırakıp hani kolay kolay herkesin yapmayı nasıl diyelim? Göze tercih almayacağı. Hayır, tercih etmemeye geçtim. Göze de almayacağı bir. Evet. Şey, o açıdan da hani ikinizin birden bu arada. Sadece İlale için söylemiyorum. İlker'in de aynı şekilde. Ya e bir de senin Türkiye'ye gelme hikayenin de var değil mi? Yurt dışında çalışıyorsun. Evet. Çok da önemli bir pozisyonda yine. <gülüyor> ya yani ben işte bir müddet yurtdışında çalıştım. <Gülüyor> Kanada'da mıydı? Evet Kanada'daydım. <gülüyor> ee, Türkiye de yine de ben bilgisayar mühendisiyim. Hı hı. Bankanın işte sistem mühendisliğini falan yapıyorum e Pek kolay değil. Çünkü etrafımızda alışık olduğumuz, her ne kadar şikayet etsek de alışık olduğumuz bir hayat var. İşimize gidiyoruz, geliyoruz. Belli oranda paralar kazanıyoruz. Hı hı. Tatile gidiyoruz ve arkadaşlarımız var, alışık. Ev, arabamız var hı. belki evimiz var. Bunları bırakmak tabii ki kolay değil. Belli bir cesaret gerektiriyor. Kesinlikle. Ama o ...döndüğümde ne yapacağım... ...ne olacak, yeni iş bulacak mıyım... O, ...o soruyu biraz kendinize sormayı bırakınca... ...aslında işlerin ne kadar kolay olduğunu görürüyor insan... ...yani bir şey çıkıyor. Biraz bir teslim diye. olmak evet, gerekiyor biraz, değil mi? Evet. Rahat olmak gerekiyor. Teslim olmaktan ziyade akışa bırakmayı yani kabul işte, etmek gerekiyor bence. Diyorum. Öyle, evet, öyle özetleyebiliriz. Düzenli işi olan insanlar genelde bilirsizliği sevmiyor. Evet. Bu sabah arkadaşlarımla konuştuk Özellikle mühendisler ya da finans uzmanları ne olacak? İşte evet. gelecek sene ne olacak? Ya şöyle olursa böyle olursa. Yani biraz kendini rahatlatıp ya şu kadar biraz param da var. Ne olabilir ki en kötü diye dolaşınca Doğru. şey yapınca. Aslında hayatta o kadar planlı bir şey değil değil mi? Evet. Yani gezerken bunu da farklıyorsunuz. Fark ya gibi. Aslında değil ama modern e, şehir hayatı insanı birazcık ona itekliyor. Hani evet. şöyle oluyor ileriyi düşündüğün zaman ansiyete oluyorsun. Geçmişi ve hani sence güzel olan günleri düşündüğün zaman da daha depresif oluyorsun. Ya ay o zamanlar ne güzeldi falan diye. Sadece Burada şöyle bir şey var. Evet şu Bilmiyorum. ana odaklanıp e, buna karar vermek gerçekten ilginç. Peki. Çantaları toplamaya başladınız ve arkanızda iz bırakmadan yola çıktınız. Şimdi New Roses aynı böyle kafalara gelen bir şarkı çalacak. Without a Trace diyecek. Bu aynı zamanda meşhur bir e, dizinin de soundtrack'i. E, Kaliforniya'da geçen bir motosket dizisi ismini siz hatırlayın ben buradan söylemeyeyim. Without a Trace, New Roses sonra buradayız. 94.5 Rock FM, Idle <Gülüyor> is Reklam. Aç kapa Artema Aç kapa Artema aç, aç, aç kapa kapa Aç kapa Aç Aç kapa kapa Aç Artema Aç kapa kapa Aç kapa Aç Aç kapa kapa Aç Artema Reklam Pegasus'la seyahat Kışın bir başka güzel Duymadım görmedim deme mi Pegasus'ta 91 noktaya böyle fırsatlar varken Hemen flypegse.com'u tıkla 21 Haziran'a kadar biletini al. 1 Kasım 25 Mart tarihleri arasında. Yurt içinde 29.99 liradan, yurt dışında 37.99 eurodan başlayan fiyatlarla uç. Flypgs.com Ucuz biletin adresi. Erkeklere özel bir koku ve cildinizde serinlik. Boğaziçi Tıraş Kononyası Reklamlar bitti. FM 94.5'tesiniz. Az kaldı bak artı 5 eksi 5'e gidiyordu. Duydun mu? <gülüyor> Diğer program hep or orda. orada. Orada da radyo geografikta diyorum. <gülüyor> <anlamıyorduk, ama. gülüyor> Orada da şöyle oluyor. Hani bu mesleki dezenformasyon diyorlar ya. Orada da hep bu programı anons ediyorum. ise Peki ne yapıyoruz? Dünyayı dolaşıyoruz sevgili Lale ve Lale Şöyle başlamış blogun ilk girdisi. Aynı zamanda da bizimle yaptığı tanışma konuşması. Benimle Lale'yle Lale bizimle tanışmamız aslında benim bu yazıyla oluyor. Kendisini önce sanal ortamdan sonra gerçek dünyada tanımış oldum. Peki böyle başlamış bakın hikaye. Lale'nin yazmış olduğu blogun başlangıcıyla sizlere... Bir hatır atalım, ne yapıyoruz ne diyoruz Herkesin hayatta en çok yapmak istediği bir şey vardır Benimkisi de tek yön bir bilet alıp yollara düşmekti Haftaya nerede kimlerle olacağını bilmemek Sonsuz olasılık evreninde kıyıdan açılmak 13 sayısının uğruna Eylül 2013'ün 13. Cuma'sına İstanbul İstanbul Ulan Batar! Uçağına İlker'le beraber biletlerimizi kredi kartı milleriyle aldık. Altından kalkabilirsek en az bir yıl yollarda olacağız demiş ama yaklaşık iki yıl oldu. Doğru mu? Evet, yirmi buçuk ay. Yani. oldu. 618 yani. gün hatta olarak. <gülüyor> Tam olarak diyorsun, evet. <gülüyor> evet. Peki rota şöyleymiş, rotada Asya, Güneydoğu Asya, Okyanusya, Güney Amerika var. Ne kadar gariptir ki en çok gitmek istediğim yer olan İzlanda rotada yok. Afrika ve İzlanda şimdilik elimizdeki gizli kozlar olacak gibi görünüyor. Herhalde bu macanın ikinci ayağını sizden İzlanda üzerinden mi göreceğiz, öyle mi gözüküyor? Var mı böyle bir plan ilerisi için? Kısmet şu anda yok aslında, şu anda böyle bir dinlenme. Ya dinlenme yeter, değil. daha yeni evet. Evet, oluyor. orası öyle kalacak. Ee, ama bu arada bu şimdi e, bunu iki sene önce yazmıştım. Ben de şimdi tekrar senden dinliyorum böyle Hı -hı. bir garip oldu. Yabancı, yabancı evet, mı geldi? E, okyanusya gitmedik bu arada. Biliyor yani e, birazcık Papua'yı gördük ucundan. Orası Hı -hı. da Okyanusya sayılır. E, onun dışında o tarafa gitmedik. Aslında mesela Orta Amerika'ya gitmeyecektik. Oraya gittik falan. Yani e, neye niyet, neye kısmet? Planlar yani yolda, yolda yani. Evet, evet planlar yani... yolda değişiyor. Peki yani. seyahatten bahsetmek istiyorum ama seyahati çıkmak için önce birazcık teknik mevzulardan bahsedeceğiz. Sonra işin asıl keyfi yerine gelin. Bu işi biraz önce ruhen ve hani mantık çerçevesine nasıl oturttuk, buna nasıl karar verdik, onu konuştuk. E, radyosunu yeni açanlar için hemen hatırlatalım. Peki bir çanta hazırlamak gerekiyor yola çıkmak için çeşitli şeyler hazırlamak gerekiyor. Biliyorum bunu herkes size soruyor ama biz hani buradaki çok da soru geldi çünkü nasıl nasıl yapmışlar nasıl bir çanta hazırlamışlar diye. İlkerci nasıl? nasıl yani? Valla aslında bununla ilgili güzel bir söz var. E, bu kadar uzun bir yola çıkarken olabildiğince ihtiyacınız olan her şeyi alın. Sonra bunların yarısını at boşaltın. Evet. Çünkü <gülüyor> gerçekten e, bu kadar uzun biz ilk planladığımızda bir yıldı. Hı -hı. Bir yıllık bir seyahat için herhalde e, dolabınızdaki her şeyi almak istersiniz. Yani üç çeşit ayakkabı, iki çeşit e, polar, şudur budur. E, biz mümkün olan biz 12 iki kiloluk iki sırt çantası aldık. Bir de hmm. dörder kiloluk iki ön önümüze e, koymak için. Daha işte bilgisayarları falan taşıyabileceğimiz e, çantalarımız hı hı. vardı. Yani birçok insana belki e, fazla hafif gelebilir bu. 10 evet, kilo, 12 gerçekten. kilo. Ama e, biz gördük ki bu aslında çok ağırmış. Ve şimdi tekrar çıksak çok daha az e, eşyağıyla çıkarız. Çünkü Nasıl e, yani? hiçbir şekilde e, değiştiremeyeceğiniz bir şey yok. E, özellikle yurt dışında. E, her yerde tişört var, her yerde e, ayakkabı satılıyor. Pantolon var. Pantolon, Pantolon var mesela. ve duruma göre değiştirmek ve artık biz bir ara o kadar dolduk ki bir tişört atmadan yeni tişört alamayacak durumdaydık. O yüzden öyle bir kuralımız da vardı. Çünkü çok güzel ve çok ucuz tişörtler görüyoruz mesela. satın alamıyoruz çünkü yerimiz yok. O zaman eskisini atıp onun yerine yenisini aldık falan. Peki. Ay, mükemmel bir kafa değil mi böyle? Hani kirlendikçe atıyorum tişörtümü diye böyle. <gülüyor> o kadar lüks olmuyor ama yine de fiyat olarak bakınca işte 1-2 liraya tişört bulabildiğiniz zaman tabii. Yani anısı da oluyor onların aynı evet. zamanda yoldan aldıkça. Şimdi Mükemmelen. olamıyor tabii ama atıyorlar. Alamadığınız ama... Alıyorlar da atıyorlar arkadaşlar. Hayır, şimdi... Aslında atmadık ya. Sen attın mı ben yani, atmadım. Ben atmadım. atmadım. <gülüyor> ben, bak. bilinmeyen ha, gerçekler ha, ortaya çıkıyor. <gülüyor> şöyle, şöyle bir durum oluştu. Şu anda benim tişörtlerimin hepsinin üzerinde bir şehir bir ülke ismi falan yazıyor. Kimi Nikaragua kimi işte o şey, e, Çin, işte Guangzhou falan. Üstünde bir tane var zaten şu anda. Evet. anda Nikaragua çok da güzelmiş bu arada. Evet. Peki Alecim senin açından bu hazırlık nasıl oldu. Kararı verdiniz. Hatta bir baktın ilk her çantanın yarısını doldurmuş bile. Sen ne yaptın hemen? <gülüyor> e, Valla yani ilk başta e, öyle biraz internetten araştırdım ben Hı -hı. de. Hani bu işi yapanlar neler almışlar. Sonra e, işte 3-4 tişört, bir tane pantolon işte e, şey yapılabilen, şort yapılabilen fermuarlı pantolonlardan. Valla güzel. E, bir bir tane ayakkabı. Güzel bir ayakkabı. Ayakkabı çok önemli hı hı. burada. Bir ayakkabı, bir sandalet, bir de parmak arası terlik. Bu şekilde bir tane yağmurluk, bir de kalın bir tane uzun kollu bir şey. Onlarla çıktık. Artık dönüşte yani onlar dirime yapışmışlar diyebilirim. <gülüyor> Bütün fotoğraflar da aynı polar falan böyle. Bir yerden sonra sıkılıyorsunuz ama bir taraftan da o kadar kolay ki sokağa çıkmadan önce ne giyeceğim derdi yok. Hemen evet. oradan giyiyorsunuz yani. Müthiş bir kafa rahatlığı evet. değil mi? Evet zaten beyaz tişört falan öyle şeyler almadık. E, çünkü her şey birlikte yıkanıyor. E, Oo, bir bak ilginç bir ipucu burada. Evet e, yani çok e, ne derler bir de hani mümkünse en eski şeylerinizi alıp yola çıkmakta fayda var. E, yani zengin görünmenin ya da olmadığınız kadar zengin görünme vesaire hiç gereği yok. E, mümkün mertebe hiçbir saat vesaire hiçbir şey yok Hı -hı. üstümüzde. Yani estetikten önce işlevsellik son derece ön planda doğru mu? Evet. Evet kesinlikle. E, bu şekilde çıktık işte biraz çorapman. Ondan sonra yol da zaten her şeyi alabildiğimizi e, hı hı. zaten tahmin ediyorduk da daha ucuz ya da daha farklı şeyler ala ala al, tamam. gittik. sorun olmadı. Süper. Çok heyecanlı. Şimdi çantayı da hazırladık. Artık yola çıkmaya hazırız. Ben artık yola çıkmak istiyorum. Buradan ne oldu? Nasıl aldınız? Hani rotayı nasıl çizdiniz? Nereye gideceksiniz? Nereye gidiyoruz hep beraber önce? Ya önce e, açıkçası bir de işin e, sağlık boyutu var. Aa, tamam. tamam evet. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Hemen yola çıkamıyoruz. Vaz, ben, onda... ben çok acele ediyorum. Orada hemen gidip ben şey, ne, ne hastası olmuştum böyle yola çıksaydım ben şimdi. En temizinden ne olmuştum? Kolera mı olmuştum? Şey Tetanoz olmuştum. Tetanoz e, Mesela e, seyahat sağlığı merkezleri var. Hı hı. E, ya da sağlık ocaklarından, işte, toplum sağlığı merkezlerinden bir sürü bedava aşı var. Hı. Ya Aşıları bedava diye olmuyoruz ama. <gülüyor> bedava, <gülüyor> bedava olması daha güzel bir şey tabii. Hı hı. E, oraya gidip aslında tek bir yere gidiyorsanız hı. gideceğiniz ülkeyi söylediğinizde... Evet, size, ...aşıları tavsiye ediyorlar zaten. Hı hı. İşte özellikle mesela Afrika'ya gidiyorsanız, içine işte gidiyorsanız diyorlar şunu şunu şunu yapmanız zaruri. Ama bizim tabii bütün dünya neredeyse olduğu için Afrika dışında bizim yani hepsini bütün bulaşıcı hastalıkların o kadar aşı olsun muhtemelen fenalık geçirip yıkılır kalırsın diyor yani. yani. evet. O yüzden en yo en yoğun ya da en yüksek riskli hastalıklar. Bir de hastalıklar. bazılarını 3 ay evvelden mi belli bir süre önceden evet. olmanız evet, gerekiyor Evet. Hepatikler galiba. için biraz daha dikkat hı. gerekiyor. Biraz daha planlama hı hı. gerekiyor. Ama onun dışında işte difteri, dizanteri, tetanos hani zaten e, basit ve şey hastalıklar için hemen aşı yolu veriyorsunuz. Hı -hı. Genel belki bir tarama yaptırırsanız Hı -hı. Ee, onun gerisi tabii ki seyahat riskleriyle gelen bir şey. Hı -hı. Evde Hı -hı. oturmak Hı -hı. kadar şey değil. Ama e, yani bize yaklaşık işte iki senedir yollardayız. Neredeyse hiçbir şey olmadı. Arada griptir, şeydir. Ama o da ona yapacak evet. bir şey yok yani. E, burada bir de şeyi söylemek lazım. Türkiye'de e, böyle bir seyahat sigortası satılmıyor. Ben bir Hı -hı. sene dünya turuna çıkacağım dedi ...dediğinizde yani 3 aylık bir şey verebiliyorlar size. bir şey yok. Her 3 ayda bir Türkiye'ye gelip giriş çıkış yapmanız Oo. lazım falan diyorlar. Tabii o tamamen e, olacak, yani, gibi, olacak değil. gibi değil. E, dolayısıyla biz ilk 3 ayımız dışında seyahat sigortamız da yoktu. E, tamamen e, kendi imkanlarımızla bir şey olursa e, ödeyecektik. Yani Hı -hı. çok da ciddi bir şey olmadı. İşte Hı -hı. birkaç kene yapışması vesaire ufak demek <gülüyor> şeyler oldu. E, onun dışında onları da hallettik çok yüksek olmayan meblalara. E, sigortasız gezdik. Yani Hı -hı. burada varsa sigortasız... Sportacı dinleyenler böyle bir ürüne ihtiyaç var Türkiye'de söyleyeyim yani. <gülüyor> Aa, evet buradan duyurulur diyorsun. Evet. Evet Peki hazır mıyız uçağa inmeye? Ne hissettiniz mesela ilk bilet hani milletleri uçuş miliyle aldınız her şeyi arkada bıraktınız ve ne kadar kalacağınız belli değil. Hani aklınızda bir şey bir plan var ama belli ki o plana uyulmayacak yani uyulmaması da mükemmel bu arada. Ee, hani ne hissettiniz uçağa Bir acayip bir heyecan böyle bir. Aydınlanma mı geldi? Ne geldi? Nasıl Yok, bir şey oldu? Yok tam tersi. Ben bayağı mu en, endişeliydim açıkçası. Ee, ya nasıl olacak şimdi belirsizle uçuyoruz. Orada nerede kalacağız? İşte Lale daha mı acaba? Lale biraz daha rahattı Yaşasın gidiyoruz diye çıktın. Sen iyi diye çıktın. Galiba. Evet ve Lale e, herhalde gezimizde kaldığımız en kötü hostellerden bir tanesini ilk gezimiz için ayarlamış. Mükemmel hareket Hindistan'da gittik. E, yatağımızın üstünde iki tane tavşan bacağı asılıydı. Aa evet ne? gördüm fotoğrafı. Tavşan bacağı şans getirsin diye. Orada kutsal kabul ediliyor galiba. Öyle bir şey vardı. Bir sürü insan falan. İlk gecemiz ben şey hatırlıyorum yani nasıl geçecek bu kadar süre falan diye. Tavşan <gülüyor> <bacaklarıyla gülüyor> falan diye. Her gittiğimiz <gülüyor> otelde bunlar <gülüyor> mı var? Çünkü, e, ya, At kafası falan aç, Açık konuşmak gerekirse hani çok kolay e, başlangıçta özellikle çok kolay bir şey değil. Evinizden ayrılıyorsunuz, Kesinlikle. gidiyorsunuz. Birden bire Moğolistan'a gidiyorsunuz bir Yani bir yani. gün İstanbul'da Abi, oturuyordum. Meşiktaş'ta. Ertesi günü Moğolistan'ın steplerinde etrafta <gülüyor> atlar ha, bak, koşuyor. Hayır onu diyecektim. Mesela seyahat Cenevre ile başlasa bu kadar böyle ne oluyor tavşan ya falan olmazsın muhtemelen de. Aa çok iyi falan diye çok elit evet. takılırsın birazcık böyle ama Hı. hani Moğolistan neyine gidiyorsun Moğolistan'ın? Ee, yani step, step, step verene. verene. Yani. Ha, gidince hakikaten bir kültür şoku yaşanır ciddi şekilde ve bir soru işareti de olur. Yani aslında en güzeli karayoluyla çıkmak ya da karayoluyla tekrar ülkeye dönmek. ikisinden Hı. biri çok güzel olabilirdi. Biz ikisini de yapamadık. Birazcık e, geç kaldık çıkmak için. Eylül'ün ortasında çıktık. Kuzey Yarımküre'ye kış geliyordu. Tabii Hı. bunları çok düşünmek gerek Yapıyor. Tabii plan program yapar. Ee, mevsimleri, yağışlı bölgeleri vesaire o çok önemli. Ee, biraz geç kalacaktık. Biz aslında trenle geçmek istiyorduk. Hmm. E, çok güzel olurdu. E, yani. Ondan sonra yani bir şekilde onu ondan vazgeçtik. E, böyle olunca uçakla gittik. Aslında çok tercih ettiğimiz bir şey değildi. O yüzden böyle biraz e, bir anda şok olduk. Hmm. E, ama ya yani çok da güzel oldu aslında. Ben hani e, çok rahat hissettim. Aslında uçak bir de bir yerde bir durmuştu. Yani Kırgızistan'da. Durmuştu? Kırgızistan. Acaba geldik mi falan hani inecek mi falan <gülüyor> Çok komik olabilirdi yani. Mükemmel sonra. olurmuş orada, orada kalmak. Peki ilk akşamdayız, ilk gündeyiz ve yani soru şuydu. İlk günü hatırlıyor musunuz diye sordum ee, Lale ve İlker'e. Şimdi tam da o. Bu soruyu ben değil bir İngiliz soracak size. Jarvis Cocker ve Pulp soracaklar. Do you remember the first time diyecekler. Bu programın özelliği bu arada sorduğum soruya uygun şarkı buluyorum her seferinde. <gülüyor> bu, onu, onu kaçırmıyoruz genelde. Geografika'nın ilginç bir özelliği oldu. Bir de Pulp size aynı soruyu sorsun. Sonra buradayız bir yere ayrılmayın. Daha dünyayı dolaşacağız. Çok yolumuz var. <gülüyor> Rock Efendiyiz. Dünya seyahatinin ilk günü... Palp'ta bize sordu. Do you remember the first time dedi. Biz de tabii ki de hatırlamaz mıyız deyip devam ediyoruz. Sevgili Lale ve İlker bizlerle beraberler. Beraberler iki sene boyunca yaklaşık olarak dünyayı dolaştı bu genç çifte. Geografika'dan da onların bu güncelerini sizlere canlı yayında ilettik. Elimizden geldiğince şimdi canlı kanlı stüdyomuz 94.5 Rock FM'de radyolarını yeni açmış olan dinleyicilerimiz için de hatırlatalım. At Rock FM Turkey ve at Radyo Geografika Twitter adreslerimiz emrinize amadedir. Peki ilk gün Rota nereden başladı gençler? İlk gün şimdi Ulan Batar'a indik. E, Moğolistan'ın Moğolistan başkenti. E, burası e, Moğolistan'ın en korkunç, en çirkin yeri. Hı -hı. En kısa zamanda şehirden uzaklaşmanız gerekiyor. E, büyük bir şantiye halinde. Havası, Hı -hı. suyu falan bir felaket. Biz de e, internetten, daha önce forumlardan bulduğumuz iki Hintli arkadaşlar e, şehre yakın bir yerde işte Teralji National Park diye oranın e, böyle yeşillik ulusal parkına gittik. Hı -hı. E, rastgele işte sorduk nasıl gidebiliriz. Turlar çok pahalı geldi. Biz de toplu ile gidelim dedi. Hı hı. Ee, bir otobüs söylediler bekledik geldi bindik gidiyoruz nerede ineceğimizi bilmiyoruz kimse İngilizce konuşmuyor falan hı hı. Ee, ondan sonra derken otobüste herkes inmeye başladı falan biz de nerede insek ki falan diyoruz anlamadık yeşillik bir yerlerden geçiyoruz ama hani otel var mı ya da biz nerede kalırız bilmiyoruz otobüsteki bir tane e, Moğol kadın anladı bizim turist olduğumuzu her halimizden belli olduğu üzere <gülüyor> dedi gelin benle falan dedi biz dedik tamam gelelim senle arkasından e, atladı Gittik, otobüsten indik, bir 40 dakika ormanın içinde yürüdük. Haydi bakalım. Nereye gittiğimizi de bilmiyoruz. Ne oluyoruz diye düşünmediniz mi kadın arkası takılıp 40 dakika ya konuşmadan aslında... yürüyünce. Ben hiç düşünmedim vallahi evet. çok ilker düşünmüş <gülüyor> gibi gözüküyor. Yok, ben Acaba ben mı? düşünmedim. düşünmedim Allah tamam, sen yürüdük yürüdük böyle nehir açtık, bir şey açtık böyle ormanın içinde bir baktık e, işte moğol yerleri yurt hmm. çadırlarının oldu oh. bir kampa geldik dört beş tane çadır var Hı -hı. birisinde onlar yaşıyorlar Hı -hı. geri kalanlarında hani turist vesaire gelirse kiralıyorlar ama hani ...internetten vesaire bulma imkanı yok yani... Hani hmm. ...o kadınla o dakika otobüse karşılaşmasaydık... ...nasıl bulurduk bilmiyorum... Acaba? E, mutlaka başka bir şeyler olur. Yol diye bu evet. Hani evet. yolda giderken evet. birazcık olaylar gelişiyor zaten. Aynen öyle. Zaten en güzel şey beklenmedik. E, evet. Zamanlarda beklenmedik Duvarçlama şeyler. olarak gelişiyor değil mi? Ama gerçekten yani o de, girdiğimiz tam bir Moğol bu eski Türklerin kullandığı yuvarlak beyaz hmm. e, çadırlardan Çadır. evet. onlardan bir tanesinde kaldık yani 3-4 dolara falandık. Tavşan uç, bacağı dedi. var mıydı onun? Yok mu? onda yokmuş. <gülüyor> ne vardı? <gülüyor> Her yerde at vardı. Kurt, po kurt <gülüyor> posteri at? vardı. Kurt, post. Aa. Aa, evet onunla fotoğrafınız Halsın var. O fotoğrafları nereden görebileceğiniz Kendinizi de hatırlatalım mı insanlara? Nereden görebileceklerini? Blog, blog adresiniz yani. Ee, Facebook sayfalarımız da var. Facebook.com e, slash bir dünya turu ya da e, facebook.com e, slash dünya turu notları. Hı hı. Bir dünya turu ya da dünya turu notları Facebook'ta. Burada söylediğimiz şeyleri gerçek zamanında takip edebiliyorlar şu anda evet. dinleyeceğimiz hı gibi. Hı hı. Hani hı hı. anlattığımız hikaye, sizin anlattığınız hikayeleri oradan fotoğraflı olarak da hı hı. takip etsinler diye buna araya girdik. O, çünkü, e, devam edelim çadırdayız. Yani Moğolistan gerçekten e, nüfus yoğunluğu çok düşük bir ülke. Düşük. E, e, kilometre kareyi bir kişi düşüyor. Evet çok da büyük bir şey, ülkede mi Çok büyük ve e, özel mülkiyet tarzı bir şey yok. Yani herkes hmm. istediği yere çadır kurunca orası onun oluyor. Hmm. Çünkü çok fazla alan var. E, Az kişi var. O yüzden zaten e, bir, bir kişiye de 7 at düşüyor gibi bir şey. Her 17, yerde at, 17 galiba. 17 <gülüyor> Olabilir. Her 17. yer at dolu. Böyle özgürce koşan atlar falan. Adam başı 17 at. Yani 17 ile 4'ü çarp. Şimdi biz ne yani, oluyor? Bayağı ciddi. At, at, at. 70 tane at olacak <gülüyor> istediyordu şimdi. Evet. E, biz de şey dedik yani e, Moğolistan'dayız. Bir Moğolat'a sürelim gelim gidelim falan. Yani diye. mi? Bindik ama bizim hiçbir fikrimiz yok mu ya yani at binme hakkında. Molatı bir kenara. Aman düşmeyin de atta. Ondan sonra adamı çağırdık. Adam dedi tabii şey hemen getireyim. Adam ayarladı falan. Biz de şey düşünüyoruz. Hani belki adam bizi böyle bisikletli bir yerde eğitim verecek, gösterecek falan diye. Adam bizi bindirdi. Şu tarafından bineceksiniz diye. Hadi gidiyoruz dedi. Böyle bir fayda. <gülüyor> nereye baktı. gidiyoruz demediniz mi? Ya yani şu dağlara falan dedi. Dedik tabii ha, ki dağlara kork, gidiyoruz gideceğinde. Sonra baktık karşımıza kocaman bir nehir. Nehir geçeceğiz atlar at. Biz hiçbir fikrimiz yok. E nasıl biniyorsunuz? Nasıl düşmüyorsunuz? Ya biz tutunuyoruz artık can havliyle. <gülüyor> 30 saniyedeyiz. Ne, ne yaptık? Nereye geldik biz falan diye. Ama yani hiçbir şey olmadı. Ve e, Moğol atları bilmiyorum fotoğraflarını gördüyseniz gerçekten Gördüm. çok güçlü atlar. Bütün yani Cengiz Han'ın bütün Asya'yı... Tabii bozkırları e, geçiyorlar aynen. ...geçtiği işte. şey yaptı, işgal ettiği atlar e, onlar. Ama tek bir sorun var çirkin görünüyor biraz. Aa, yani kısa boylu bodur. Çok... Ama çok güçlü ve çok hızlı. Aha. İşte bol bol fotoğraf çektirdik. Bakın biz Moğol atlarıylaız falan arkadaşlarımıza gönderdik. Herkes dalga geçti. Size eşek, eşeğe bindirmişler sizi. Hiç hiçbir şey falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Onunla şeyini yaptık. Güzel, yani. güzel. Çok güzel. Gerçekten. Yani güzel bir tecrübeydi. Yani tam aslında biraz e, genel tecrübeyi de özetliyor. Yani hmm. bilinmeyen bir şey biliyoruz. Bir yere gideceğiz onu biliyoruz ama nasıl gideceğiz bilmiyoruz. Nasıl yapacağız bilmiyoruz. Hmm. Çünkü bu kadar uzun bir geziyi planlamak imkansız. Evet. Yani bir ülke var. Gidiyoruz işte hostelli birileriyle tanışıyoruz. Yok onlar bir tecrübe lerini anlatıyor. Şuraya gidin diyor. Buraya gidin diyor. Bir soru da buydu şimdi aslında. Hani tabii ben konuklarımız böyle güzel güzel anlatırken so sormam gereken soruların cevapları da geliyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü hani laf lafı açıyorum. Çok daha kolay bir versiyon oluyor. Önceden rota planlanıyor. Olabilir belki. Yani ikiniz aranızda. En azından ki haritada şuradan şuraya falan. Ama işi e, yaparken ki akış içerisindeki rota değişiklikleri vesaireler nasıl gerçekleşiyor? Hani çünkü önümde şimdi sizin rotanız var. Moğolistan 14 gün. Oradan Çin. Toplam 23 gün yazıyor. Ve hani Moğolistan'daki parkurunuz belli mi ne yapacağınız Yoksa oradaki insanlarla karşılaştıkça doğaçlama mı gelişiyor sistem? E, doğaçlama gerçekleşmesine özen gösterdik Öyle aslında. mi? E, birkaç tane gitmek istediğimiz yer oluyordu bir ülkeyle ilgili. Aha. Onun dışındaki kısımlar açıkta kalıyordu. E, bazen o gitmek istediğimiz yerlere bile gitmeden Öyle ama mi? çok güzel yerlere giderek Hı -hı. hiç bilmediğimiz ayrıldığımız oluyordu. E, yani Moğolistan'da keşke daha çok kalsaydık dedik sonradan. Öyle mi? Çünkü çok özel kalmışsın. bir ülke yani hmm. sonra dedik keşke bir hafta daha kalsaydık kuzeyindeki göller bölgesini geçseydik oh. vesaire hiç bitmiyor aslında ee, ama biz böyle gezinin başında çok heyecanlıydık hani haydi Çin'e diye böyle bir 14 hmm. günün sonunda bir gobi turu yaptık bir de ee, çölü falan gördük. Çöl Hatta nasıl günü... ben de çok hayal ediyorum çöl görmeyi nasıl, nasıl bir hissiyatı var çölün? Sonsuzluk. Geceleri çok soğuk <gülüyor> Geceleri çok soğuk değil mi? <gülüyor> Gündüzleri de aşırı sıcak Evet böyle. aynen öyle yani Gündüzleri sıcak. Aslında biraz çok rahat bir ortam değil tabi insan yaşaması Komfort için evet, Konfort de, düzeyi düşük hı -hı. ama Orijinallik bakımından yani Böyle bu dünyadan farklı bir yerde gibisiniz Böyle her ha, Onu gündüz bir evet. Bütün birçok yol filminde hani Vanishing Point'ten tutun da Bu Easy Rider'a kadar olan Kült olan bütün filmlerde çünkü bir çöl Teması vardır mutlaka Çünkü çöl İngilizlerin O solitary dedi yani yalnızlık ve hani iyice artık soyutlanma konseptini yaşayabileceğin herhalde tek yer. Çünkü ormanda hani ağaçlar var, tepende kuş uçuyor, bir canlı görüyorsun ama herhalde çöl ben çok merak ediyorum. Evet. Hakikaten ...o hissiyatı yaşattı mı size de? E, yaşattı aslında deniz gibi biraz... ...ama hmm. değil gibi. E, <gülüyor> kum denizi. Suyu olmayan deniz gibi. E, çok e, Birkaç yerde gördük çöl. Gobi'de gördük. E, Tar çölüne gittik Hindistan'da. Sonra Hı -hı. Peru'da gittik. E, birkaç yerde görme şansımız oldu. yani Hep bir sonsuzluk hissi veriyor e, insana. E, o kum tanecikleri küçük küçük... De, e, ...yavaş yavaş yer değiştiriyorlar vesaire. yani e, Bir de geceleri mükemmel bir gökyüzü oluyor tabii. E, eğer dışarıda kalmaya... E, ...yani üşümeden... Bir Biraz durabilince mükemmel bir mükafatı var. Develer vesaire zaten inanılmaz hayvanlar. Onları görmek. Onlar akşam oluyor kendi kendine geri dönüyorlar evlerine mesela. Özgür özgür takılıyorlar ama yavaş hareket ediyorlar. Çok enteresan yani o açıdan çölde olmak çok güzeldi. Bir de çok sessiz oluyor. Yani ben şeyi hatırlıyorum oturuyorduk böyle bir ger, ger çadırının yanında ee, bir ses duydum. Bu ses nereden geliyor diye bir baktım. Yani göremiyorum hiçbir canlı. Gökyüzünde bir tane kuş uçuyormuş ve onun kanat hmm. seslerini ne O kadar yani. Yani böyle bir sesi duyma imkanımız bir şehirde ya. yok. Ee, belki doğada Ormanda bile Ormanda da yok zaten. Evet. İnanılmaz bir histi yani o mesela. Aa, müthiş bir tecrübeymiş. Evet. Ee, o yüzden hani bir şekilde şöyle olmaz ama boşluk bir yerler. Yani hani Anadolu'da da var böyle yerler. Gökyüzünü izlemek için de. E, bence çok güzel kafa dinlemek için G mutlaka gitmedi. Gökyüzüne baktın sanki uzaydaymışsın gibi hissediyor musun? Çölde hep öyle diyorlar. Çünkü hani böyle normalde alıştığımız hani ormandan da e, şehirde de zaten şehirde hiç görmüyoruz ama ormanlarda da veya hani benzer tabiatların da dışında çok yoğun gökyüzünü görüyoruz. Ve sanki gökyüzü daha yakınmış gibi anlattılar. Mesela buraya daha önce e, çölde bu safariye falan katılmış olan e, sporcular geldi. motosikletçiler, e, offroaderler falan. Onlar hep aynı şeyi söylediler bize. Hani sanki yıldızlar daha mı fazla, daha mı yakın, ay daha yakın gibi hissettik dediler. Hmm. Bilmiyorum onların tecrübesi cüvesiyle ama ortak olarak. Evet yani ışık kirliliği olmadığı için e, normalde gözünüze görmediğiniz yıldızları da görme şansınız oluyor. Hı hı. Yani gökyüzü nasıl diyeyim böyle delik deşik bir örtünün arkasında bir ışık var. O deliklerden e, sanki ışıklar ışık güzel bir evet, mükemmel bir benzetmeymiş. E, evet. Yani çok o iyiymiş. şekilde e, samanyolu falan görmek hı hı. çok hı hı. güzel tabii. E, böyle sorgulama var. Ben kimim, nerdeyim <gülüyor> ne <öyle> zamandayım? <gülüyor> Aynen. Peki dünyayı dolaşmaya devam edeceğiz. Bu şarkıda dünyayı dolaşalım diye ...diyen bir şarkı. Bir Fransız gruptan... ...2007 albümlerinden... ...Travel the World Superbass grubunun ismi. Ardından tekrar buradayız. kemdesiniz 94.5 bir küçük reklam sonrasında buradayız Aç kapa artema aç kapa artema kapa kapa aç kapa artema aç kapa aç kapa aç kapa aç kapa kapa aç, aç, aç artema Reklam Pegasos'ta seyahat kışın bir başka güzel Duymadım görmedim değil mi Pegasos'ta 91 noktaya böyle fırsatlar varken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 ci lavanta kolonyası Reklamlar bitti. 94.5 Rock FM'deyiz. Saatler 14.50 oldu. Dünya turunun ilk ayağı olan Moğolistan'dayız. Önce atla seyahat Önce uçağa bindik. Oradan ata bindik. Baksanıza şeye yani değil mi? Ondan sonra. Da... Peki Moğolistan'da nasıl seyahat ediyoruz? İyi, Moğolistan'da seyahat etmenin birkaç yöntemi var açıkçası. Hı -hı. Ne kadar çılgın olduğunuza bağlı olarak değişen. Ee, mesela e, at satın alıp kendi atıyla gezenlerden vardı böyle bir konsept? Kato Koboy gibi atla gezen var. Evet. evet, hatta yürüyerek çölün ortasına yürüyerek bir GPS cihazı alıp yürüyerek gezenler bile var. Vay vay vay. Ama geri kalan biz normal insanlar için e, en e, mümkün yöntem e, 1970'lerden kalma eski Rus minivanları. Wow. Bunlarla özellikle Gobi Gobi çölü turuna gitmek istiyorsanız, Hı -hı. bunlardan birinin içine koyuyorlar sizi Hı -hı. ve bunların tava Tavanı tamamen hani o e, müdürlerin arkasında olur ya yumuşak e, bir şey. E, evet, evet. Bir kumaş şey. E, kumaş kaplı. Düğmeli Taplama. kaplı. Hı -hı. Hı -hı. Ve biz bunu anlamıştık. Neden acaba tavanı kaplamışlar yumuşak materyallerle diye. Niye takla diye. mı atıyor ne yapıyor? Meğer o kadar zıplıyorsunuz ki kafayı sürekli e, yukarı vuruyorsunuz. Bunlar da insanları korumak için gerçekten yani. Ve e, yaklaşık 1800 kilometrelik e, bir yol yaptık. Ve araba saatte 30-35 kilometre arası zıplayarak gidiyordu. Peki, gerçekten zor oldu yani. Emniyet kemeri yok mu? Ya öyle emniyet şeyler zaten yok. Kurtarmıyor ha. Yok. Emniyet mi? Ama şöyle mesela <gülüyor> <gülüyor> on... kemeri bırak, emniyet bile yok. Kendisi yok emniyetim. <gülüyor> Onu bırakın yol yok. Ha yol, yol yok. Yol yok evet. yani. Öyle bir şey. Ya A evet. noktası ile B noktası arasında düz devletin belirlediği bir yol yok. yok. Boş stepler, stepte bildiğiniz gibi düz toprak <gülüyor> ee, şey hani çok çıkıntısı olmayan. Herkes kendi yolundan gidiyor. Kimişler taraftan. ]miş. mesela yan yana falan gidiyorduk kendimiz. <gülüyor> Gerçekten. Mi? Evet. evet. Ama o, o yüzden çok iyi bilmem gerekiyor yoksa kaybolduğunuzda hmm. kaybolmak sıkıntı, sıkıntı. Evet. bu arada o çok zormuş biliyorsunuz değil mi hani aşırı boş bir arazide araba kullandığı zaman hiçbir zaman insan ol direksiyon düz de tutsan yani hiçbir şey yapma direksiyon sarılmıyor dümdüz sarıl hiçbir zaman düz gitmiyormuş biliyor musunuz evet sağ sağa kayıyormuş Bit, sürekli ya, ya sağa ya sola bir tarafa kayıyor geçen gün bir belgeselde izledim iddia alışıyorlar hani ben direksiyonu bağlayacağım diyor ellerimi kelepçeleyeceğim direksiyonu ve dümdüz gideceğim diyor gidemiyor <gülüyor> Rotayı çiziyorlar yukarıdan mutlaka uzup diye bir yere sapıyorsun evet, niye onu bilmiyoruz ama açıklanamayan bir yani. fenomen bu. O yüzden adamların yaptığı şey ciddi zor bir şey yani. Çölde evet. hiçbir yeri görmeden dümdüz gitmek. Ya sadece tecrübeyle işte. Bir de yani orada bir şey bozulsa gerçekten çok sıkıntılı bir durum ortaya çıkabilir. Ama tabii bu işi Bozulmuyor. bilen düzgün insanlarla. Ya zaten 1970'lerden minivan kullanmalarının nedeni o. Çünkü çok basit hmm. yapılı. Herkes tamir edebiliyor. Hmm. Herkesin bilgisi var. O yüzden sallantılı da olsa gayet sorunsuz bir şekilde ve 10 günlük öyle bir tur yaptık. Kaç kilometre? 1600 ee, bin, bin, 600, bin 70 kilometre falandı galiba. Vay be, saatte Bayağı. 30 kilometre gidiyorsunuz. Çok falan. yavaş. Allahım insan olmaz. fenalık geçirmez mi böyle? Allah zordu. Ama daha güzel sonra olanmatara e, geri dönüp e, bir sonraki destinasyonumuz Çin'e gitmeye çalıştık. Ol, yaşasın Çin'e gideceğiz. Nasıl gideceğiz Çin'e? Çin'e trenle gidebiliyorsunuz. Trenle gidiyoruz. Yaklaşık 32 saatlik bir Trans Express denilen ona bir... bindiniz mi yoksa? Ona bindik. Hadi canım. Aslında e, çok çok rahat bir trendi, güzel bir trendi. E, şöyle de bir ilginç özelliği var. Tren e, Çin sınırına geldi. Çin'deki rayların genişliğiyle Moğolistan'daki rayların genişliği farklı. A Zamanında birbirlerini işgal etmesinler diye ray genişliklerini farklı inşa etmişler. Çin'dekiler galiba biraz daha geniş ya da biraz daha küçük. O yüzden e, bir şey de düşünüyorduk herhalde treni değiştiririz diye düşünüyorduk. Evet. Ama e, treni durduruyorlar bir küçük bir fabrika alıyorlar ve treni havaya kaldırıyorlar. Vagon vagon. <gülüyor> Nasıl yani? Yani bütün insanlarla beraber içindekilerle beraber havaya kaldırdılar bizi. Baya havadasınız şu an. Aşağı <gülüyor> evet. mı bakıyorsunuz? Aşağı aşağıda trenin tekerleklerini değiştiriyorlar. Yeni Kol day sistemi. Mi? Ne yapıyor millet belki? Mesela ne yaptınız? Hani havaya kalktık uçuyoruz falan mı oluyor? Ne oluyor? Yani, toplam süreç 4 saat falan sürüyor. Ee, Havada mı duruyorsun 4, yani, hava, yani, evet, 4 saat? Yani senin vazonuna sıra gelince havadasın. Ee, o sırada yani belki yarım saat bilemiyorum. Ee, tuvalete gitmek yasak. Kapatıyorlar. Ee, dışarı, Hadi canım. Dışarı çıkmak yasak çünkü iki ülke geçiş arasındasın. Pasaport kontrolü vesaire henüz yapılmamış. Yani çıkış yasak. Yani garip bir durum aslında. Çok iyiyim. Ee, Kemal Çok surreal evet. bir ortam. Uçan trenin içinde duruyorsun. Böyle. Yani 4 saat. asılı <gülüyor> kalıyorsun. Orada. Moğolistan ile Çin sınırı arasında yerden 1,5 metre yükseklikte bir trende 4 be. saat böyle ne yapıyoruz biz falan diye. <gülüyor> Baya komik bir durum bir yerde. Evet. Hani, gülmeniz tutmadı ama Çok iyi falan diye. Sizin gibi alışık olmayan insanlar var mıydı peki? Yoksa herkes bunu normale mi almış? Herkes normale almış açıkçası. Çünkü hmm. Çin'de, Çin'de yaşayan, okuyan çok öğrenci oluyor Moğolistan'dan. Ona evet. alışmışlar. Sizin gibi turist olan pek yoktu yani. Yani e, çok görmedik biz ama ha, e, vardı yani. elbet. Ne vardı evet. Ama yani başta şey zannettik... Yani ...başta komik bulduk tabii ama... ...4 saat hani bir noktadan... <gülüyor> ...yeter artık Ay, ya falan. Yani. Peki, öncesinde bir uyarı falan yapıyorlar herhalde evet, değil mi? Evet, yapıyorlar. Evet. Yani 4 saat uletini kapatacaklar gideriniz. için <gülüyor> Bir <Hiçbir> uyarı oluyor. <gülüyor> Nece konuşuyorlar uyarıda? 3 ya. <gülüyor> ya. dilli olduğunu söylemişlerdi. Sanki öyle bir şeyler olabilir, hatırlıyorum olabilir. değil mi? Yani, öyle yazmıştınız Yani toilet yani. falan söylüyorlar. İngilizce ha. anlıyorsunuz bir şekilde. Ha. Ay sağ olsun. Ya ha. söyle mesela... <gülüyor> Bu trende 3 tane dil var. 3 dil konuşuluyor. Wow. Çince, Moğolca, Rusça. Ha, o zaman yani, geri aldım wow. O yüzden e... <gülüyor> anlamak mümkün değil. Birini anlamazsan diğerini de anlayamıyorsun. Evet, hiç hiçbir fikrimiz olmuyor genelde. Hı -hı. İşte ya aslında Moğolistan'ın şöyle de bir özelliği var. Özellikle çok maskülen bu Cengiz Han Hı -hı. E, oh. şeyinden gelen maskülen bir yapısı var. Özellikle erkekler Hı -hı. ve geleneksel olarak gülmek zayıflık ifadesi olarak kabul ediliyor. Gerçek diline. mi? Aa. O yüzden erkekler çok zor gülüyor ya da gülmüyor. Ay, çok ve korkunç. buz ve biz turist olarak insanlar hani ilk tanıştık, ama çok komiklik yapalım, rahat olsun evet. derken Eyvah. kimseyi güldürmemek başta biraz bir kültür şoku oldu. <gülüyor> Bu defa güldürmedi diyorsun. Yani. Yani. Yok, imkansız. <gülüyor> ya da şey gibi oldunuz, fıkrasında gülülmeyen adam var ya biliyor musunuz internet fenomeni oldu. <gülüyor> biraz fıkrasında gülülmeyen adam böyle. Adam espri yapıyor, kimse gülmüyor Ay, falan. Ayy, hakikaten sinir bozucuymuş yani, abi. Hakikaten. Evet, Kim, herkes ciddi böyle put gibi oturuyor mu? Yani tabii o kadar öyle değil de yani çok garip şeyler var. Mesela birinin yanlışlıkla ayağına bastığınızda hemen gidip eliniz, elini sıkmanız gerekiyor. Çünkü çok kolay kavga çıkıyor. Aman çok aman maskülen. Aman. Çok Neler erkek. diyorsun? Evet evet. Yani çok garip bir şey var Biraz tuhaf bir yani. şey. Evet. Yani tabii daha anlatılacak çok şey var Moğolistan'la ilgili ama yani e, bizim de içimizde kaldı biraz. Tekrar evet. gitmek isteriz. Hani evet. güler yüzlü olduğun için dayak, yemi, dayak yeme ihtimali olan tek ülke herhalde değil o, mi Moğolistan'da? Öyle diyebilir, mi? Mi? diyebilir miyiz? Yok o kadar. Yok <gülüyor> şaka yapıyorum canım. Yani. Yok yok şaka yapıyorum. <gülüyor> Peki şimdi ne yaptık? Treni havaya kaldırdılar. 4 saat böyle havada sallandık. indik İndik. Sonra e, yaklaşık bir 12 saat sonra biz Pekin'in. Karı saat sonra? 12 saat sonra. Bu arada arada geçen zaman dilimlerine bakar 4 saat tavana bekledik 12 saatte devam evet, ettik. Tamam evet. 31 saat. 31, Bu arada saat vagonda kaç kişisiniz? Hatreden. Sadece ikiniz misiniz? Yok, yok yok. Yani bayağı dolu. Her her şeyde 4 kişi falan var kompartmanla. Evet, ha, kompartman kompartman. Evet. Şaman bir kız vardı bizim. Aa, çok güzelmiş. <gülüyor> Şaman, Moğol şamanı bir kız vardı falan. Bana böyle fotoğraflarını falan gösterdi. Ee, yılanlar işte hı. vodka, wow. ateş yakılmış falan. Aa, ne güzel falan kaçırdık çok dedik yani. Allah'ım çok şey <gülüyor> Oradan mesela Pekin'e vardık. Tamam 12 saat daha devam ettiniz. Pekin. Pekin'de indik. İnanılmaz bir kalabalık. Tabii Çin yani ya, tabii. kilometre kare bir kişi düşen bir yerden gidip Çin'in en Şok yoğun şeylerinden bir bir tanesi giriyorsunuz. Bizim zaten bir 15 dakika sadece metro bileti aramakla geçti. Hmm. Sonra bulduk metro şeyini, satılan gişeyi. Önümüzde abartmıyorum 300 kişi sıra var. Of. Ve o da tatil dönemine denk Çok gelmiş. Çok depresif bir durum. Ee? Biz bekliyoruz bekliyoruz. Allah'tan sıra hızlıydı ama bizde şey yani nasıl bir ortamdayız kimse İngilizce konuşmuyor hmm. şey yapmıyor. Kaç yani, saat beklediniz ki o sırada? Orada çok hızlıydı aslında e, Çin çok fazla insanın olduğu bir şey ama e, ...sıralarda o kadar bir hızlı gidiyor. Yüzden, yüzden, için evet çok yani. kötü olmadı ama başlayıp bu kadar insanı dedik yani bir, bir şeyde bu kadar bekliyorsa biz bittik yani burayı nasıl göreceğiz <gülüyor> biz? Peki metroyla nereye gitmek istiyordunuz ki? Ya metroydu aslında e, daha önceden biz en başta e, Kalacağımız yerleri önceden ayarlı olduk. Daha ha. sonra o alışkanlığı bıraktık, biraz belirsizliğe alıştıkça, evet. artık kendimiz gidelim bir yer buluruz hmm. şeklinde. Ee, daha önce ben bulduğumuz yere. Kadıkulaçmakçı'nın için yani evet, metrikleri. Evet, evet, evet. Peki Çinle ilgili ne söyleyebilirsin? Yani ne hissettirdi? Anormal bir kalabalığın dışında. Ee, Bayıldınız mı? Mesela Moğolistan'la ilgili çok gözlerinizin şey geliyor. keşke gidalısen. Çinle ilgili böyle uzaklara bakıp e, hani sanki bir an önce böyle Aslında şöyle oldu. Yani içine girmeye başladığımızda zaten hava değişti. E, Moğolistan'da e, masmavi bir gökyüzü var. E, Çin'e geldik bir grileşme oldu. Ben de kafamda düşünüyorum. Aa mistik bir ülke işte uzak doğu. Çin falan. Böyle şeyler düşünün ama e, o sis geçmedi. Geçmedi. Bir hafta, iki hafta, üç hafta. O sis hep orada kaldı. Hava çok kirliliği sisi olabilir mi? Evet, evet. Tamamen hava kirliliğiydi. Evet. Yani çok çok üzücü bir şey. İnsanlar sokakta maskeyle geziyorlar. Ee, yani en zengin insan bile yani o havayı soluyor. En fakirden en zengine. Yani hiç kimseye yaramayan bir e, fazla bir üretim var. Bütün dünyanın fabrikası için. Evet. İnsan üzülüyor. Gerçekten hani onu hak etmiyor oradaki insanlar. O havayı solumayı. Hı hı. E, onu hani ilk fark ettik. Onun dışında Çin'in e, batısı daha az gelişmiş. Hı -hı. İç, i̇ç tarafları daha enteresan yerler gezmek için Hı -hı. E, daha farklı yerler. E, ama doğu tarafı e, yani liman kentleri vesaire çok gelişmiş. Yani açıkçası oralar baya e, sıkıcıydı bence. E, biz de zaten 3 hafta kaldık Çin'de. Çin için hiçbir şey değil. Öyle mi? Tabii yani o kadar büyük. Sadece bir sene içinde gezebilirdi ama e, bir sene hani kısa kısa trenlerle yolculuk yaparak e, toplam 3-4 hani destinasyonda kaldık Çin'de. Hı -hı. E, oraları gezdik. E, yani Çin'le ilgili çok aşırı pek bir daha gider mi bilmiyorum. Gidersem de sadece Doğu taraflarına giderim. Hı hı. Daha, daha otantikli o kısmı. Evet. Bir de ilginç bir, bir Çin'in ortasında Şiyan diye bir kentte bir gün lokantada oturuyoruz. Hı hı. Arkamızda birisi Türkçe sayı sayıyor. 59, 58, 57 <gülüyor> diye telefonda. Allah Allah diyoruz burada ne Türk'ün işi var. Sonra çocuk Uygur Türk'ü çıktı çok ilginç. Allah Allah. Ve hiç yani bin senedir farklı mekanlarda olmamıza rağmen bir şekilde anlaştık yani. Yani çünkü ikimiz de Türküz ve çocuğun adı Mehmet'ti. Aa. Yani e, e, orada da açıkçası Türklere rastlamak gerçekten gerçi orada Türk e, dizileri falan bayağı popülermiş hmm. o yüzden hmm. yeni Türkçe kelimelere alışkınlar. Biraz e, uğraştık ama yani orada bile bir Türkle e, muhabbet edebiliyor olmak, iletişimde kalabiliyor olmak çok çok evet, güzeldi çok yani. Güzelmiş, evet. Yalan değil yani. De, işte çine kadar Türkçe konuşabiliyoruz. O kadar da yalan değil. Evet, aslında, değil evet. evet. Bana da biraz abartı gelirdi ama gerçekten e, özellikle Orta Asya'da bayağı hmm. şey e, kolay gün gel geliyor. Sıklıkla rastlanıyoruz. Peki şimdi Çin'den nereye gittiğimizi siz söylemeyin de Guino Apes söylesin isterseniz. Çünkü gördüğüm kadarıyla önümde açık şimdi sizin rota. Gittiğimiz yer aynen şurası. Sevgili coğrafikalılar sesim geliyor mu? Aynen buradasınız sizdeyiz. Ne yapacağız? Şimdi bir küçük Şimdi haber bölümü var. Kısacık kısacık gezegen ajanlığımıza değinelim dedim. Çünkü yolumuz bitmiyor çok uzun ama araya da gireyim dedim şöyle bir gezegen ajanlığınızla. Şimdi 2015 G20 zirvesi Antalya'da yapılacak 15-16 Kasım tarihlerinde. Ee, ve bu 30 Kasım 11 Aralık 2015'te Paris'te yapılacak olan e, çok önemli bir sözleşme var. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi taraflar konferansı yapılacak orada. Ve m, bu konferans gerçekten dünyanın kaderini belirleyecek bir sözleşmenin... E, sözleşmeye alması, ön ayak olacak yani ayak olacak? dolayısıyla e, mümkün olduğunca iklimle ilgili fikir sahibi olduğumuz herkesi ilgilendiriyor bu iklim meselesi ve herkese ulaşmalıyız e, diye düşünülen bir e, dönemdeyiz şu anda yani iklim değişimi hepimizin adalet meselesidir ee, kilit noktamız ve bununla ilgili büyük bir yürüyüş de düzenlenecek İstanbul'da ee, hemen 15-16 Kasım tarihleri öncesinde bununla ilgili ayrıntılı bilgilere iklimiçin.org adresinden ulaşabilirsiniz ulaşın çünkü İnceleyin gezegen evet, hepimizin meselesi arkadaşlar aynen öyle yeni hani ülkemizlere bir seçim geride bıraktık. Hani ümit ediyoruz ki bundan sonra e, ülkeyi yönetecek olan politikacılarımızın da çevre temalı e, bir takım e, hani çevreye katkıda bulunacak bir takım politika izlemesinin buradan büyük rica ve beklenti içerisinde olduğumuzu da hatırlıyoruz. Öyle değil mi? Evet kesinlikle öyle. Aynen. İklim için.org. Için Peki trene bindik. Treni hani biz rayda gideceğiz derken havaya kaldırdılar. Ne oluyoruz falan dedik. Ondan sonra indik. Çin'de acayip bir hava kirliliği gördük Bu arada hani biz neden bahsediyoruz diye düşünecek olursanız Radyosunu yeni açmış saygıdeğer dinleyen için Şu anda dünyaya dolaşır Sevgili İlker ve Lale ile beraberiz Hatta Çin'i de geride bıraktık Gweno Apes'in size söylediği gibi, Begin We Are Begin Japan dedik ve Japonya'dayız şu anda. Doğru mu? Geldik mi Japonya? Japonya'ya geldik. Geliyorduk, en azından gelmek üzereydik, geldik. Peki. Ya Japonya gerçekten. Ne çekiyor? İlk ya Çin'den Japonya ya geldi. Ne ilk bakışta ne fark var? Japonya gerçekten <gülüyor> e, mükemmellerin ülkesi diyorum ben Japonya'ya. Gerçekten insanların Hı -hı. E, yaptığı işi mükemmel yapma gayretiyle e, alışkanlık haline gelmişti. Bunun bir alışkanlık haline gel diye bir ülke. Ee, ve bu kadar ideal aslında bir Türk olarak beni rahatsız etti bu kadar her şeyin <gülüyor> mükemmel olması e, diyebilirim. Ama gerçekten şaka bir yana e, herkesin yani sokakları temizleyeninden tutun işte doktoruna, mühendisine yaptığı işi en iyi şekilde yaptığı ya da hiç yapmadığı. Ve bunu bir gurur meselesi haline getirdiği benim evet, evet. okuduğum kadarıyla. Hani Çünkü siz gördünüz ama. Haberlerden falan da duyuyoruz. Bu en basitinden e, inden yaptığı iş onlar için bir onur meselesi hale geliyor. Yani bir yaptığınız işi yanlış yapmanız e, herhalde alabileceğiniz en büyük e, hakaretlerden ya da birinin size bunu söylemesi gerçekten çok onur kırıcı bir şey olarak kabul ediliyor. Evet. <gülüyor> bu bakımdan bayağı ilginç bir memleketti diyebilirim. Özellikle hani trenden başladık. Trenden devam edeyim. Aa, evet. ee, biz e, Kyoto'dan Hiroshima'ya gideceğiz. Hı -hı. Bu arada her şey çok pahalı ama bir kere bu kurşun trenleri deneyelim dedik. Bu, bullet Train diye. İşte 300 şimdi e, Türkiye'de de var gerçi. Bu eski Japonların eski versiyonu yine 300'le falan gidiyor. E, sabah gittik 11'de ben tren e, arayacağım ama rezervasyonda da yapmadık. Ben 10.30'da gittim. 11'de 11'de inşallah tren vardır diye düşünüyorum Gişeye geldim orada bir Bayan var dedim saat 11'de Hiroşime'ye tren var mı Kadın baktı sistemden. Hayır yok dedi. Ben de dedim Türk kaçırdık treni bari 12'ye gidelim. Kadın baktı 11.03'de var. 11.07'de var. 11 de var. <gülüyor> öf, öf, Kadın da beni e, bir Japon edasıyla ben mükemmeliyetçiyim. Tamam 11'de gitmek istiyorum. Türkiye'de <gülüyor> bir şey olsa trollüyorlar falan dersin. <gülüyor> böyle dalga geçiyor falan dersin. Evet yani çünkü gerçekten e, 450 kilometre mesafeye her 5 <gülüyor> dakikada bir trenin kalktığı bir memleket. Yani artık <gülüyor> vay Ziya, vay, vay, vay. şehir içi haline dönmüş. <gülüyor> Peki dedik bir 3'te, gidip, -3'te <gülüyor> gidelim. Çok da çok farklı olmaz diye düşündük. Mesela en basitinden bu bence eee Japonların bu, bu halini göstermekte e, iyi. İnanılmaz Peki yani. şunu gördünüz mü? Hani bu e, özellikle Tokyo'da çok dikkat çeken bir şeymiş. Ee, hani ben gördüğüm ve okuduğum kadarından bahsedeceğim. Bu anormal kalabalıklar olduğu için tren istasyonlarında e, iticiler dediğimiz görevli adamlar var. Pushers yani. Gördünüz mü? Treni insan tıkıştıran adamlar. Öyle bir şey karşı itildiniz mi adamlar? Yani adamlar tarafından. Tıkıştırıldınız mı trenlerin içine? Ya bunu duyduk ama başımıza Banyo gelmedi. Banyoya trenlerinde oluyormuş bu. Evet yani başımıza gelmedi. Ee, Bize çok duyduk. Hatta Hı -hı. ilk Cuma cumara gecesiydi. 12 falan herkesin... Kurşun ee... treni tıkıştırmıyorlar canım zaten. Ha, kurşun treni Metroda yani çok sıkışıktı ama... Ee kimse tıkmadı bilmiyorum. O yüzden <gülüyor> e, yorum yapamayacağım. Ama Aa, çok enteresan iş çıkışıyla ilgili olabilir falan Dört tane rush hour varmış <gülüyor> Tokyo'daki. Evet. Çünkü metro'da. biz e, açıkçası iş çıkışından biraz denk geleceğiz herhalde dedik ama saat yedi buçukta gittik. Tabii Japonların hiçbir yedi ha. Beş buçukta çıkmıyor. Ha. Evet o Hayır, hikayeyi de Ha akşam dokuzdan evet. bahsediyorsun. Evet. Ben sabahtan bahsediyorum. Çünkü gerçekten birbirlerini hani biri erken çıkmayınca diğeri de erken çıkmıyor. Sonra bütün herkes dokuzda çıkıyor gibi O da Hep beraber kalıyorlar. Ofisten çıkması için e, uyguladıkları taktikleri de anlatsana İlker. Yazmıştım ben hatırlıyorum. Elektrik kesmektir efendime söyleyeyim. O, çar, arkadaşım <gülüyor> o Evet biraz e, ya Japonya'daki gerçekten bize çok farklı gelen bir kültür. Yani insanların yıllık izin kullanmadığı, iş yerini terk etmek istemediği, e, ara vermek istemediği. Yani biraz aslında yani her ne kadar biraz imreniyor olsak da uzun vadede birkaç Depresyon işte, hafta yani. kaldıktan sonra gerçekten aslında ilginç bir durum. Biz ile e, bir pazar sabahı gezmeye çıktık ve e, bir Aterici bilgisayar oyunu mağazasının içinde e, doluydu ağzına kadar bir mağaza ve içinde 50-60 yaş arası insanlar vardı. Ah. Ve aslında bakıyorsun işte Ateri oynayan, e, şey yapan ya diyorsun bunların hani çocukları yok mu? Neden aile? Ya bir, insanların içinde bir yalnızlık oluyor. Çok Hı -hı. çalışmaktan ve çok kendine e, kapalı bir dünyadan. E, ne kadar ideal, ne kadar güzel o da tartışılmaktan. Yani yaşamak için o yüzden her ne kadar bu kadar mükemmel çok iyi, iyi diye düşünsek de Japonya bizim için açıkçası yaşamak için birazcık zor bir memleket onu evet, fark evet. ettik yani. Fazla ciddiye alıyorlar bence hayatı yani hmm. biraz zevkin zevk çıkarmasını çok bilmiyorlar bir de hani metro falan dedik de şöyle bir şey geldi aklıma biz metrodayız bilet alacağız e, Tokyo'da e, bir bilet e, makinesi var uzay e, uzaya roket uzay göndereceğiz sanki inmiş. yani o kadar çok e, duş var var şeyler var. Böyle bir şaşırdık. Ee, yanında da bir tane e, yardım tuşu vardı. işte İngilizce de yazıyordu galiba ki bastık. Bastık yani ne olacağını bilmiyoruz. Hani yardım tuşuna bastık bakalım ne olacak. Oradan e, makinenin yanından küçük bir pencere açıldı. Bir adam çıktı. Ne? <gülüyor> Şaka Sadece gibi. makinenin içinden adam çıktı. Yok Nasıl artık yardımcı ya? olabilirim dedi. Böyle biz şok olduk. Hiç <gülüyor> beklemiyorduk böyle bir şey. Gerçekten hani içeride adam bekliyor. <gülüyor> Aktiv olmayı bekliyor. Gibi. Mükemmel hareket. <gülüyor> adam uyuyormuş mesela kafadan aşağı şey falan. Nasıl yardımcı. Hakkaten adam mı çıktı? Makinanın içinden mi çıktı adam? Ya yani insan. Evet, makinanın yanındaki pencere açıldı, adam çıktı. E, kafası yani kafası göründü sadece. Kendisi dışarı çıkmamak takılıyor. Ay çok pardon. Hal... geldi adam böyle. Sonra ne oldu? Yardım etti ya, mi Biz Bir şekilde radyo ise işte megafona konuşacağız falan gibi bir şey e, telsiz herhalde bir iletişim yöntemi dedik ama meğer arkasında adam bekliyormuş yardım tuşunun. <gülüyor> yani enteresan bir iş var herhalde. Bütün gün orada duruyor. Bir tuşa basınca kapıyı açıyor. Yani yardım şey edebildin şey. peki? etti. etti. İşini iyi yaptı İşini yani. İşini yaptı. Evet. evet çok İngilizce konuşmuyorlar ama hmm. bir şekilde anlıyorlar derdin. Zaten gitmek istediniz istasyonu söylüyorsunuz. Yani hmm. yapmak istediniz belli bilet alacaksınız. Evet hmm. o bilete düğmesine basıyor orada. Bu arada başka bir şey ekleyeyim. Japonya'da gerçekten Türk olmak bir ayrıcalık. Çünkü e, Türkleri çok seviyorlar. E, bu... <Gülüyor> İlhan Mansıza da bayılırlardı diye böyle. E, ama yani artık e, herhalde ta tarihten gelen bir Osmanlı'nın onlara bir e, yardım gemisi göndermesi ve bu geminin batması hikayesi var. Bir hmm şekilde... Türk olmak yani gerçekten ayrıcılık gibi geldi hı hı. bize. Çünkü... Barış Manço da söylerdi aynı şeyi. Bir restoranda mesela bizim e, Türkiye'ye gelmiş bir e, Japon e, bizim bütün yemeğimizi ısmarladı. Aa, Ve aa. sonra biz tekrar başka bir lokantaya bir çağırdık bir onları. E, te, Orada da bu sefer, bu sefer biz ısmarlayacağız dedik. Bu sefer de ısmarladı. <gülüyor> <gülüyor> e, az, az falan A değil yani az bir 70 aslında, dolarlık. Aslında Ve, iyiymiş. Her gün çağırsaymışsınız böyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kacıktıkça da alo falan diye. Ve bize şu, şöyle söyledi. Türkiye'ye geldiğinde kaybolmuş ve e, bir Türk o. ona çok yardımcı olmuş. Gecenin ha. bir saatinde oteline götürmüş. Eee güvenli bir şekilde. E, o yüzden kendini çok borçlu hissediyormuş. O borcunu ödemek için bize böyle Size bir güzellik yaptı. Ve bize de şey dedi. Eğer Türkiye'de de bir Japon görürseniz ona belki bir şeyler ısmarlarsınız bir güzel. Tamam. O zaman bir Japon görürseniz ısmarlarsınız. Biz I'm bu belki. aralar arıyoruz vallahi Japon. Japon. <gülüyor> Evet. Peki trenden bahsedecektin en son hani help tuşuna bastın adam çıktı size bileti aldı o şoku atlattıktan sonra trene bindiniz geldi tren kurşun tren 300-400 göreceğiz diyorsunuz değil mi? Yani evet şimdi e, yenileri Hızlılar gerçekten, gerçekten? Çok, çok hızlı gidenler ama biz genelde oturmuş sistemlerde daha eski e, e, trenlerle seyahat ettik ya onlar 300 ile gidiyor. Allah ya. ya onlar <gülüyor> biraz daha yavaştı. Vay <gülüyor> yavaş. Bayağı yavaşmış. E, Japonya'dan da e, Güney Kore'ye geçtik aslında. Ay evet, evet e, başka bir Türk aşığı e, ülke diyelim. E, hı hı. İnanılmazdı oradaki e, şeydi. Hatta o sırada bende bir Türk bayrağı vardı çantamda. Henüz kaybolmamıştı. E, onu gören bir beyefendi böyle e, yardımcı oldu bize. E, yine metroda bilet alma sırasında. Sonra metronun içinde sohbet ediyoruz. Kendisi bir şirketin genel müdürüymüş. Bana kartını falan verdi. Ben dedi çok severim. Mutlaka yani bunu Türkiye'de anlatın dedi. Biz sizi çok seviyoruz. Hı hı. Hani bunu söylemenizi istiyorum falan dedi. Ben de buradan iyi bir fırsat buldum galiba. E, telefonunu verdi gelin işte ben sizi gezdireyim. Yani adam hani 70 yaşında ve bir şirketin genel müdürü. Eminim çok yoğundur ama böyle bir davette falan bulundu. Biz aramadık. Çok vaktimiz yoktu o şehirde. Hı hı. Yani böyle de bir şey Onlar Harakir da... Karakiri biz... yapmış değil mi? Biz aramadığımız <gülüyor> diyataş. <Şimdi> bilmiyorsunuz. <gülüyor> Allah koru yani, tövbe <gülüyor> ya Tövbe <gülüyor> Yani Güney Kore'de de böyle bir güzel yani kültürel bir şey vardı. Bağ vardı. Orada hı hı. da birkaç kere işte Koreli insanların evinde kaldık. Hı hı. Bu kaç surfing sitesinden bulduğumuz. Hı. Onu soracaktım. Şimdi hani bu konaklamayı nasıl halletiyordunuz? İlk başta ilk dedi ki birazcık planlı programla gidiyorduk sonra akışa bıraktık kendimizi nasıl mesela e, internete girip oradan couchsurfing diye mi arattınız nasıl yaptınız evet bu couchsurfing diye bir site var o siteye üye olduk bir profil hı hı. oluşturduk e, zaman içinde işte e, yorumlar gelmeye başladı bizimle tanışan insanların yazdığı evinde kaldığımız ya da burada da biz ağırlamıştık birkaç kişinin çıkmadan önce orada bir profilimiz vardı yani insan gideceğimiz şehrin tarihlerini biliyorsak hangi tarihte o şehirde olacağımızı biliyorsak hı hı. oraya couchsurfing request denilen e, hı hı talep gönderiyorduk. Evet. Biz geliyoruz, şöyleyiz, böyleyiz, geziyoruz. Oradan cevap veren insanlardan bizi evine davet edenler oluyordu. O zaman hiç fırsatları kaçırmadan. Yok, e, bu Bu Güney Kore'de mi? Couchsurfing aracılığıyla kalmışız. Yok genel çalışınız. olarak galiba değil mi? Yani, yani 8-9 ya ülkede kaldık. Çünkü surfing. her yerde kolay kolay bulunmuyor ev sahibi yani. Ee, açıkçası Asya'da biraz daha zor. Zor değil mi? Evet. Çünkü Asya zaten fiyatların uygunluğu nedeniyle Couchsurfing hmm. yapan hmm. da hmm. Hı hı. az, kabul eden de az hmm. ama Güney Amerika'da inanılmaz Doğru. Yani insanlar çok seviyor. Bir de özellikle uzak ülkelerde Şili mesela <gülüyor> Şili'nin güneyi. insanlar hani seyahat etmenin çok zor olduğu yerlerde çok seviyorlar. İnsanlar gelsin. Misafir etmeyin. Misafir edelim. O yüzden çok kolaydı. Aynen peki bu kıtada kalalım mı yoksa yavaştan kıta değiştirelim mi? Değiştirelim. Ne diyorsunuz? Bir parça açılacağız Şimdi Dona's The Perfect Stranger parçanın ismi. Ona biz bir karar verelim. Daha doğrusu siz karar verin. Bu kıtada mı kalalım yoksa bir başka kıtaya mı? Ya Daha yeni bir kıtaya uçalım mı? Uçmayalım. Ona bir karar verelim bakalım. En son Nerede bıraktık Kore de mi bıraktık? Evet. Tamam. O kadar fazla dolaşıyoruz ki artık böyle hakan. Siz bunu gerçek hayatta yaptınız. Ben konuşurken kafam karışıyor. Gerçek hayatta kim bilir hakan nasıl bir ruh haldir ona. Birazdan geçeceğiz. Perfect Stranger. İşte tane hani bu kadar çok dolaşırsanız dolaşırken ki ruh halinizi anlatacaktı Donaz. Hakikaten tam anlamıyla Perfect Stranger'ın şeyi bu arada sözlük anlamı tam anlamıyla yabancı şeyine geliyor. Böyle bir terim var İngilizce'de. The Purple çok meşhur bu yalnızlık ve bu yabancı olma hissiyatını anlatan bir parçasıydı. Vardır. Onu çok çaldık. Şimdi The Donaz versiyonunu çalacağız Perfect Stranger'ın. Sonra buradayız. <gülüyor> Aç kapa, aç kapa, aç kapa Artema Aç kapa, kapa, aç kapa, Aç kapa, kapa, aç artema. Aç, kapa, kapa, aç, kapa, kapa, aç Reklam Limon ferahlığı ile tazelik ve canlılık Boğaziçi Limon Kolonyası Olmasa da olur Olmasa da olur Hayatta bazı şeyler olmasa da olur Ama eğitim olmazsa olmaz Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa Çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da Aydınlık bir gelecekleri olur Hadi siz de darushafaka.org adresine girin Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun Reklamlar bitti. nokta Rocket Rock Radyo Geografika programının ismi sevgili Kaan Aybudak. Burada olmasa da sevgili Bilge Ege ve bendeniz. İdeale yakın bir kadroyla karşınızdayız. Dünyayı dolaşalım dedik Bilge Ege ama baktık ikimiz bu işin altından kalkamayacağız. Bir bilen destek, çağıralım dedik. dedik. Aynen bir destek kuvvet çağıralım dedik ve ne yaptık sevgili Lale ve İlker'i buraya davet ettik. Programı zaten takip edenler onları tanıyorlar çünkü bloglarını ayda en az iki kere buradan gidişata göre e, anonslarda e, duyuruyorduk sizleri hikayenin ayının devamını ise kendileri kanlı canlı buraya geldiler. Çok teşekkür ederek devam ediyoruz. Bunu, bu anonsu yayını yeni açmış Saygideğer Dinleyen için yaptık. Nerede kaldık çocuklar en son? En son Kore'de kalmıştık galiba. Kore'de evet. çok yardımsever bir amca vardı. Siz onu aramadınız. Hadi bakalım şimdi. Onu aramadık. Niye aramadınız amca Çünkü işte adamı arayalım mı evet, arıyoruz. Yani. Bence de. Program... Kartını bulayım ben Evet evet, evet. Programa <gülüyor> mail keşke. Evet. Yani aslında Japonya ve Kore'de aşırı uzun kalmadık. Çok pahalı ülkelerdi çünkü. Öyle mi? Kore'de mi öyle? Evet. Kore'de öyle. Güney Kore. Kuzey Kore'ye gitmedik. Gidilmiyor evet. zaten yani gidilebiliyor da çok ekstra şey vardı hem maliyeti hem de hazırlanma süreci Gidiyor biraz mi? farklıydı gidenler var ee, yani daha sonra Çin'e tekrar geri döndük ee, biraz Çin'de daha gezdik daha sonra da Nepal'e geçtik biz aslında Oo, ilginç. Ee, orada bir e, Everest yürüyüşü yaptık e, dağları arasında gezdik e, inanılmazdı e, orası da hani yine bir e, çöl etkisi dağlarla bu sefer çıkıyor. evet biraz daha farklı bir coğrafya ama hissiyatı yakın mı benziyor mu yani sana hissettirdiği o koskoca yüce dağların arasında dolaşma isyanı. Yani yine bir kendini küçük hissetme durumu oluyor büyük dağların arasında. Ee, bir de orada yaşayan insanları görüyorsunuz, hayatlarını görüyorsunuz. Çok basit koşullarda e, nasıl hayatlar yaşadıklarını görüyorsunuz. Bir de ne kadar mutlu olduklarını, aza kanaat getirdiklerini hı hı. E, onu birebir görüyorsunuz. O, o açıdan oralar gerçekten çok değerliydi. Bir de işte Tibet Budistlerinin tapınaklarını ziyaret ettik dağlardaki. Küçük e, Budist öğrenciler, işte onlar şarkılar söylüyorlar değişik müzik aletleri çalıyorlar. O kısımlar gerçekten çok etkileyiciydi. Daha sonra da Hindistan'a geçtik. Ben biraz hızlı anlatıyorum bu arada çünkü programı sanırım yarıladık. Biz daha gizliğinin ilk 3 ayındayız. <gülüyor> 20 ay gezdik. Yani hepsini herhalde anlatamayacağız ama Hindistan'a geçtik. Hindistan her açıdan bizim için inanılmaz bir ülke ve tecrübeler zinciri oldu. 5 duya hitap eden bir ülke. Her an pek çok renk görüyorsunuz, koku alıyorsunuz, ses duyuyorsunuz. Yani inanılmaz bir e, ülkeydi. E, pek çok şeyin enini e, Hindistan'da yaşadık aslında. Bir buçuk ay kalabildik orada. Çok uzun kalmadık aslında. Hindistan gibi bir coğrafya için. E, ama e, kuzeyinden girdik, güneyinden çıktık. Sürekli trenlerde gezdik. E, orada oldukça e, farklı insanlarla tanışma şansımız oldu. Gerek turist, gerek Hintli. E, bilmiyorum. Türkiye'ye de çok yakın bir yer aslında Hindistan. Hani hmm. Kültür bakımından e, Kültür bakımından çok kendine has geldi bana Hindistan ama bazı şeyler benziyordu. Bazı hı hı. ortak kelimelerimiz vardı mesela. O öyle mi? Ee, evet. Mesela? Mesela ayna. Oh. Onlar da da aynı. Bizde oh. de aynı. Mesela peynir, onlar da panir, panir diyorlar. Oh. Aa, bunun gibi evet. yani, yani. Var. bayağı vardı. Hı. Şimdi biraz unuttum ama Hı -hı. E, bunun gibi kelimeler vardı. E, bazı açılardan çok farklı, bazı açılardan benziyorduk. E, Hindistan'da e, yani sürekli yer değiştirdik. Trenlere bindik. E, o meşhur bir Hindistan tren fotoğrafı vardır. Hani üzerinden insanlar üzüm salkamı gibi sarkaraktan giderler. O bir şaka mı gerçek mi? Hı. Aslında o biraz dramatik. yani e, Tabii ki trenler çok yoğun ve çok kalabalık yerler. Ancak e, trenlerin aslında İngilizlerin e, Hindistan'a bıraktığı iki önemli şeyden biri Mirasla, olarak gösteriyor. Evet. Birisi e, posta teşkilatı, biri de trenler. Öyle mi? E, Türkiye'nin yaklaşık 10-15 katı uzunluğunda tren raylarına sahip ve e, e, yani bu koşullar altında neredeyse e, mükemmel işleyen bir tren sistemine e, hmm. sahip. O kalabalık ve o yoğunluğa rağmen. Aslında ben e, yani Hindistan dünyanın en kalabalık demokrasisi deniyor. Hmm. Ve Hindistan, Hint trenlerinde de 7 sınıf var. Bizim bildiğimiz 1-2-3 değil. Hmm. 7 farklı sınıf var. Vay Ve vay vay. benim gerçekten hoşuma giden şeylerden bir tanesi Hindistan'da ne kadar fakir olursanız olun, bir yere gitmek istediğinizde <gülüyor> Hint e, demiryollarını kullanarak e, gayet ucuza bilet bulabiliyorsunuz. Mesela e, Delhi'den e, Mumbai'ye bilet alacaksınız. En düşük sınıfta 7. Yancı, sınıf. tren sizi e, yaklaşık 1500 kilometreyi 5 dolara falan götürüyor yani 10 10 12 13 liraya 1500 kilometre gidebiliyorsunuz yani 7. sınıf mı gidiyoruz peki nasıl evet, çok şimdi e, hani yanımda tavuk oturuyor 1 bir, bir dolar taht, taht. bir dolar daha fazla verebilirim yani evet, tahta arada. koltuklarda pek <gülüyor> rahat olmasa da insan 500 kilometre evet, evet alırım bundan... alırım canım ben de yanıma olacağım ah yok ama işte. bir, bir dolar veriyorsan <gülüyor> hiçbir şey sokamıyorsun hiç <gülüyor> kesmiyorsun alamıyor musun aslında <gülüyor> herkes vatanıyla <gülüyor> geziyor yani evet. işte, <gülüyor> güzel bir örnek oldu vataniyeleriyle ee, geziyorlar ben ilk başta şaşırdım. Neden herkes battaniyeli? Hava O kadar da soğuk değil falan diye düşünüyorduk. Mesela tren istasyonunda bekliyoruz. Rötar <gülüyor> e, e, anonsları yapılıyor. İşte bizimkisi yarım saat falan rötar yaptı. Bir baktık birilerinin 10 saat röter yaptı. Neler diyorsun? 10 saat röter. Mesela roter. o insanları görüyorsunuz. <gülüyor> battaniyelerini aldılar, yattılar, uydular. Sonra bakıyorlar yine mi röter var? İsyan etmiyor İsyan yok, yok mu? Böyle? İsyan o yok. Alışıklar yani. Alışıklar. Sonra ya, acelesi de yok adamların o zaman. 10 saat bir yere rötar Türkiye'de yapsana. Biter yani olay. Çok Ama Allah bilir zaten ne kadar yol yapacak ki 10 saat rötarı oluyor. Evet, <gülüyor> Aynen öyle. Değil mi? Evet evet i̇ki, yani bazıları iki gün sürüyor. Mesela on saat of. rötarla gittiği zaman şey diyorlar değil mi? Rötarsız geldin. <gülüyor> Çünkü diğerleri zaten elli saat rötar yapmış. <gülüyor> ya işte bu evet, aslında evet. güzel bir örnek. Yani e, Türkiye'de belki basit şeylerden şikayet ediyoruz ama bizim e, hani normal olarak tanımladığımız standartlara bazı ülkelerin ne kadar uzak olduğunu görmek. <gülüyor> yani bir noktadan öbür noktaya gidecek. İşte gidiyor altı saat rötar. Ya da gidiyor elektrikler tamamen kesilmiş. Yani yok ya da su yok bir şey yok yani <gülüyor> internet yok su zaten çok büyük yani bir problem orada yani gerçekten evet evet ya da hijyen e, bir miktar problem hmm. yani bu insanları gördükten sonra aslında biraz insan kendi kendini e, mutlu hissediyor bir hani aydınlanıyorsun, bir aydınlanıyorsunuzdur bir sorguluyoruzdur daha herhalde hani bu genelde hani dağcıların falan da hani bu tip işlerle uğraşan güzel insanların da yaptığı bir şey. Yani bu tüketim çılgınlığını birazcık e, dışarıdan da bakma imkanı oluyor ve hani biraz da sorguluyoruz. Hani ne oluyor ya falan diyoruzdur. Gerçekten ben çok ihtiyacımız mi? var mı bu acaba? kadar çok şeye? Bak mi? adam 10 saat rötar yapıyor, battaniyesini çekmiş, uyuyor Ne aynen. kadar rahat, ne mutlu, evet, huzurlu. Oldukça rahatlar. Yani bu seyahat içinde genel anlamda bizim de gördüğümüz şey bu kadar çok şeye ihtiyacımız olmadığını. İşte değil değil mi? mi? Yani aslında biliyorduk ama gerçekten de tecrübe etmek kadar daha hissettik. farklı. Yani evet birkaç tişörtle de bir sene geçebiliyormuş. Değil ee, mi? Yani mümkün. Ee, ve bir şey satın alırken her zaman aslında e, yani karşılığında verdiğiniz şeyin para değil zamanınız olduğunu hep düşünmek hmm. gerekiyor. Hmm. O parayı kazanmak için zamanınızı veriyorsunuz. Evet. Ve zaman geri gelmeyen bir şey. Evet. Yani Aa, gerçekten... Çok ilginç bakış açısı. Yani dikkat ediyor musun? Çok ilginç. yani. Zaman nakittir. Vakit nakittir. Tam bir şeyi tam yani. Bir, aynen öyle. Yani hani, Hep onu düşünmek lazım. Gerçekten ihtiyacımız var mı? Onsuz olmuyor mu? Bir de bir şey alana kadar mı mutlu oluyoruz. Hani almadan önce çok e, heyecan duyuluyor. Evet. Ne zaman ki onu alalım çantamıza koyalım mut, mutluluğu geçiyor. Aslında unutuyoruz. Evet. Ondan sonra yeniden para kazanmak için zamanımızı harcamaya başlıyoruz. Evet. <gülüyor> bu şekilde hayatımız geçip gidiyor. Ona bir dikkat etmek lazım. Evet. evet. evet. Ee, bizim de motivasyonlarımızdan biri buydu zaten. Hani çalışmaya ara verip dünyayı görmekle ilgili. Ee, başka biz nereye gittik? Hindistan'dan sonra e, Asya'yı gezdik. Oradaki ülkelerin e, hemen hemen hep, yani hepsine gittik. Birer ay kaldık. Çok yani da. oradaki ülkeler derken hangiler? Ee, Tayland, Laos, Kamboçya, Vietnam, Endonezya, Malesi. Malezya, hı hı hı. Filipinler. Ee, bunlar, wow. bunlarda, Endonezya'da bir buçuk ay kaldık. Geri kalanında üç haftaya da bir ay kaldık. Buralarda da hani aynı şeyleri gördük. Yani Özellikle mesela Laos'u hiç unutamıyoruz. Laos'un köylerine gittik. Ee, elektrik yok köyde. Sadece köy muhtarının, yani şef diyorlar ona. Onun evinde bir <gülüyor> elektrik çalışıyor. Bir tane ampul. <gülüyor> mesela o bizim misafir ediyordu. Ee, bakıyorsunuz köyde sadece iki tane çeşme var. Bütün halk akşamüstü sıraya giriyor onların de Yani 200 kişi. Ne yapıyorlar diye bakıyoruz. Hepsi sabunlanıyorlar. hem de deli gibi. yapıyorlar? Sabunlanıyorlar. ve Köpük köpük ve yıkanıyorlar. Ve gün... Cümbür cemaat yıkanıyorlar. Cümbür cemaat sırayla yani orada kadın erkek çocuk karışık ve her gün sabah ve akşamüstü. Sonra merak wow. ettik yani neden? Çünkü kötü ruhlardan bu şekilde korunacaklarını hmm. düşünüyorlar. Aa, ne güzelmiş. Ruhlar pis insanlara gelmiyormuş arkadaşlar. Yani, tabii, pis insanlara geliyor. Pis insanlara Ay, pardon, geliyor. Pardon aynen öyle. Biz insanlara temiz insanlara gelmiyoruz. Gelmiyor. Evet. Aha. O yüzden hani burada öyle bir şey vardı ve çok etkilendik yani. Sadece Mükemmel. iki tane mum gibi akıntı çeşmede Herkes köpük köpük yıkanıyor. Ay çok tatlı. Çok güzel kokuyor o zaman köy. Öyle mi? Evet. Ne yani güzel. Temizler, oldukça. Hamam hamam hamam köyü. Hamam gibi kokuyor köy. Ne güzelmiş. Çok <gülüyor> evet, medeniyet. Çok, çok medeniyet. Sevgi. Anlayışımızı da biraz sorgulatan şeyler bunlar herhalde. Evet. Yani. Yani tabii medeniyet aynen öyle. Medeniyet nedirin? E, Her sorusu. yerde elektrik olmadan da gayet mutlu ve süt yaşayabiliyoruz. Aynen. Evet, aynen evet. Bir de yani mesela benzer bir şey Vietnam'da başka bir lokantaya gittik bir köyün e, köyün dışında tek başına duran bir restoran ünlü e, gittiğinizde bu sadece tavuk satıyor ama gittiğinizde tavuklar hala canlı yani e, öyle hazırlamıyorlar. İmdat. Ve siz eğer tavuk yemek istiyorsanız e, size kestiriyorlar tavuğu. Önce. Ay yok. E, kendiniz kendiniz kesme of, opsiyonu var. Ha, opsiyon. ve, ve biz baktık ve o zaman şey hissettim yani ben tavuğu bile kesemiyorum yani bunu nasıl bu kadar rahat bir tavuk yiyorum, tüketiyorum. Evet. Ve bunu görünce aslında e, as, yani bir insan sorguluyor aslında. Ne Gerçekten kadar uzaklaşmışız bu, aslında. Evet yediğimiz şeylerden Yediğim ne kadar değil? uzaklaşmışız. <gülüyor> evet. Aslında her her şey yabancılaşmışız. Şimdi evet. sizin bu anlattığınızda ben evet onu onu hissediyorum fena halde yani. Hani ki biz bir de görece ve bu işleri yapan insanlar olarak güya farkındayız. Sistemin çok Değil da için evet çok da merkezinde yer almayan insanlar olarak kabul biz ediyoruz. Sadece Van'daki kahvaltıda hani sen yumurta hmm. getiriyorlar diye Vay, sevinirken evet, tavuk geldi karşımda. Tavuk, şimdi. Canlı geliyor bak, koşuyor <gülüyor> tavuk oradan. Evet. Hayır kurban mı seçiyorsun? Nasıl oluyor? Şu evet. tavuk mu diyorsun? Aynen öyle. Ay, Şu tavuk çok evet. fena fena veriyorlar. Aa, siz i̇şte size. bir anda vegetarian olduk o noktada. Evet. Evet. Ben oldum yani. De. Evet. yani. İlginçti yani. Veyalim patatesle. E, sadece patates yiyerek yaşayan insanları da gördük Papua'da. E, Hı -hı. Batı Papua'da. Yani biraz da işte sebzeleri falan var. Bahçelerinde Hı -hı. yetiştirdikleri. Yani yaşıyorlar Evet. Karnılar gayet sağlıklılar mı? Evet, Et, evet. Bana dediler ki yani bir parça böyle dört parmak gibi bir e, büyüklükteki bir etle bir aile bir hafta yaşıyor dediler. Yani Hı -hı. bunun suyunu kaynatarak biraz onun tadını vererek hani onun dışında de vesairele bu insanlar. Yumurta, peynir vesaire bunlar yok mu hiç? Peynir peynir peyniri unuttuk biz. Bir sene kaldık Asya'da. Neredeyse hiç yemedik gibi bir şey. E, peyniri. Onu tekrar e, Latin Amerika'da. Ha şuna geleceğim. Enteresim. Yemek konusu <gülüyor> ilginç. Yani bu tabii ya o kadar çok derinlemesine gidilecek bir şey var ki. Çok da hızlı geçeceğim. Yemek konusu size e, nasıl şey yaptı? E, yani yemek konusunda kendisi nasıl Adapto. adapte edebildiniz? Çünkü ülkeden ülkeye geçerken mesela demin Çin dediniz. Hani Çin yemeği meşhurdur. Hani evet. Tayland dediniz. Tayland yemekleri evet. meşhur. E şey diyorsunuz. E, siz bana söylüyor. Yani Vietnam evet. vesaire evet. her yerin ayrı yemekleri. Japon yemekleri. Evet. Ya O bakımdan biraz açık görüşlü olmakta fayda var gerçekten. Yani midemiz ee... şey olmuyor mı? Hani bayram has... ediyor. Ha, bayram <gülüyor> hasta diyelim. olmuyorsunuz Midemiz yani. bayram ediyor. Çünkü <gülüyor> ee, her ülkenin ee, sunduğu ya da her ülkede yenen şeyler iklimiyle doğru orantılı. Tabii aynen. E buralarda açıkçası ben yine e, sürekli Türkiye'de iyi, severek güzel şeyler söylüyorum. Türkiye'de inanılmaz bir bolluk var. Ben denizliyim. Denizde herhangi bir sen pazarına gittiğimde gördüğüm şeyler, benim gördüğüm birçok Orta Amerika ülkesinden daha zengin. Birçok Asya ülkesinden daha zengin. Bunu hep evet biz de programda hep özellikle altını çiziyoruz. Bu noktada ama tabii ki e, pek gerçekçi değil. Her ülkede işte peynirli zeytinli değil. kahvaltı, çay, e, demleme çay diye bir şey beklemiyoruz ve unuttuk tabii. bile yani uzun vadede. Aha. Nedir mesela oradaki normlar? E, ya normalde biraz da Amerikan tarzı kahvaltı hani turistik yerlerde yapıyorlarsa işte bir tane çörek, krosan gibi bir şeyler yanında oh. kahve geliyor genelde. Peki Moğolistan'da nasıl yapıyor? Don atmışlar Moğolistan. Moğolistan'da mesela et. O, Her yerde. Her yerde. Hatta evet. şey diyorlar etin olmadığı bir yemek e, beyin, e, besin şey e, üründen öğün, sayılmıyor. sayılmıyor. Et, tavukta et sayılmıyor. Tavukta et ha. sayılmıyor. O zaman şey mi hayvansal gıda olduğun var Moğolistan'da yok. yok inanılmaz bir şey mesela biz ilk günden şey yapmayalım bu kadar basit bir şey yiyelim diye sebze çorbası istedik patates ve et geldi <gülüyor> <Çorbanın içinde. Ama gülüyor> sebzesiz <et yani>. patates <gülüyor> sebzesiz patates Ay, peki çok fazla süt ıı, elde edebilecekleri atlardan efendime söyleyeyim keçilerden vesaire süt elde ediyorlar süt ürünü yok mu var Moğolistan'da var. bir vardı özel mesela kırmızı denedik ama onlar da biraz Türk olmamız itibarıyla biraz o tadına hani bize çok yabancı gelmedi ama tabii hmm. ki sürekli yiy bileceğimiz şeyler değil. Hmm. Ee, biraz felaket ettik yani Güneydoğu Asya'da çünkü her hmm. yerde noodle, pirinçten hmm. yapılı makarnalar var. Hmm. Ee, daha çok çorba. Mesela orada da besin değeri o, o kadar düşük ki yani kocaman bir e, tavakta şey yiyorsunuz, noodle yiyorsunuz, zor bitiriyorsunuz yarım saatte. Böyle bir bir, bir saat geçiyor yine acıkıyorsunuz. Hmm. Ya yani çünkü Aa. besin değeri çok düşük İçinde Hemen eriyor şey yok, gidiyor. Eliyor gidiyor. O yüzden nasıl tok kalıyor e, insanlar sürekli yani, yemek mi var? Evet aslında öğün sayısını arttırdık çünkü oyunların besin değeri düştü. Evet. Ama biraz hani e, burada da böyle yaşanıyor diye hani Hı -hı. biraz daha rahat. Tabii, tabii canım. E, tabii, yapmanız canım. Yapmanın gerek çünkü e, yoksa seyahat etmenin bir amacı kalmaz. Hala Tayland'ın köyünde de ekmek peyniri gibi bulabilsen yani. yok tabii. tabii. Yani. Evet. Yani oldukça sağlıklıydı zaten Asyalılar. Yani bence oldukça iyiydi besin. E, ya yani beslenme diyetleri gayet iyiydi. E, gayet herkes, yani obezite falan hiç görmedik. Yani Hı -hı. Evet. Tekrar Latin Amerika'da gördük tekrar Hı -hı. obezite. Onu diyecektim Hı -hı. şimdi mesela e, hani geçen gün bir makale okudum dünya insanlarının ağırlık ortalamalarını vurmuşlar ve bunu haritalara işte yerleştirmişler kırmızı ne kadar kırmızı o kadar ağır. Bayağı yani Asya mavi böyle, açık evet. şey, koy açık mavi böyle artık. A tabii ki Amerika böyle lav gibi kıpkırmızı. <gülüyor> hani oraya gittikçe şey resmen kızarıyor böyle renk skalası. Şaka gibi sanki yani mavinin e, en açığından e, kırmızının en koyusuna doğru dünyanın sağından soluna giden bir harita çizmişler. Çok ilginç. Gerçekten öyle. Daha fit fit demiyorum da de. daha zayıf herhalde değil mi insanlar Asya'da? Oldukça zayıflar. Hareketliler. Yani Hı -hı. genel olarak Güney Doğu Asya içinde dahil. Hı -hı. Yani gördüğümüz kadarıyla gayet iyi besleniyorlardı. Biz zaten yani ben özellikle çok seviyorum farklı şeyler dinlemeyi. Mümkünse menüde anlamadığım ne varsa onu söylüyordum. <gülüyor> zaten <gülüyor> bütün menüyü anlamıyorsun değil mi? Yani çoğu zaman anlamıyorduk ama bazen işte patates diyor, tavuk diyor, pilav diyor hani o kelimeleri öğreniyorduk. Evet. Ha. Hani onları seçiyorduk ama ha. ben çoğunlukla anlamadığım şeyleri seçiyordum. Yarı yüzde elli aç kalıyordum. İlkerin yemeğine sulanıyordu. Niye aç kalıyorsun? <gülüyor> Hamam böceği haşlamamı geliyor mesela. Yani bazen hani yiyemiyordum. Çok ama çok olmadı yani alt, on, 20 ayın içinde belki 2 3 önünde başıma gelmiştir. Hmm. Çok değil yani. Hmm. Hani çok söz edilecek bir şey bile değil. Ee, bazen çoğunlukta güzel şeyler geliyor da her benim yemeğime sulanıyor. <gülüyor> Bu <bir> şekilde <gülüyor> e, paylaşarak gidiyorduk yani. Yemek konusunda hiç sorun yaşamadık. Hmm. E, hastalanmadık. E, gayet güzel herkes dünyanın her yerinde mükemmel şeyler var. Farklı meyveler var. Yani hiç endişe edilecek bir şey değil açıkçası. Hmm. Ya bir de mesela Hindistan gibi kötü şöhreti ünlü olan ülkelerde bile hep curry derler insanlara. Yani... Bilmeden etmeden her yer curry kokuyor. Çok ağır işte şey yağ kokuyor. Meyve neydi o meyvenin, bir meyvanın yağından yemiyor. Ananas ya Şeyi mi? palmiye mi oluyor? Palmiye mi? Ha, palmiye yağı kullanıyorlar. Fiji kokuyor falan diyor herkes ama oraya gidip görmeden tabii. Evet kesinlikle. Yani, ya, tabii bazı insanları daha hassas olabilir ama bizim için e, gerçekten e, yediğimiz en iyi mutfaklardan bir tanesiydi. Hint yemeği. Hint mutfağı. Ayrıca e, şöyle bir kural var. Yani 90 derecenin üzerinde 5 dakika pişmiş bir şey bakterilerden büyük oranda arınmış oluyor. Hı -hı. Yani işte bizim sorunumuz e, sağlıksız tabii ki e, salata yiyemedik mesela. Hı -hı. Sular temiz olmadığı için ee, ama bol bol e, iyi pişmiş ee, her türlü patatesli Hı. şeyli e, birçok e, yemek yedik ve neredeyse hiçbir şey olmadı ha, gayet gayet rahat oldu ya zaten e, Güneydoğu Asya hem Hı. mutfağıyla Mutfak itibariyle çok popüler bir yer. Evet. Yani. Çok Amerika Evet. Dünyada, evet piyasası çok evet. geniş olan. Bir... Hatta İstanbul'da bile bol bol. Işte Ta Tayland yemekleri ve evet. onu onda bir fiyatına, belki <gülüyor> o 20de bir fiyatına. Zaten e, buraya da banana pancake trail diyorlar. Yani nasıl çevrilir böyle muz gözlemesi. Hem gözleme. Diye. Çünkü böyle bir rota var. Tayland'dan başlayan, Tayland e, işte Laos, Vietnam, Kamboçya diye böyle bir uzun Hı -hı. bir yuvarlak. Ve bu rota boyunca insanlar şey yaşlı teyzeler e, muzlu gözleme satıyor. Hmm. Ve bu böyle herkes bu rotayı kullanıyor. Aslında bazen e, az önce sormuştunuz nasıl belirliyorsunuz rotayı diye. Ya yani muzlu teyzeleri <gülüyor> <Bana> takip ediyorsunuz <gülüyor> yani. Gerçek mi bu hakikaten? <gülüyor> evet, evet, ben onu şehir böyle. efsanesi sanıyordum. Hani gerçek neredeyse. Yok şey. çok popüler. E, çünkü muz çok ucuz bir şey. O e, um, un yaptıkları o gözleme e, şeyi evet. de malzemesi de çok ucuz bir şey. En kolay kablaçta oluyor. De. Öğle yemeği hmm. oluyor. Enerji veren bir şey oluyor. Onun çok popüler olduğu bir rota ve oradan çıkmak pek mümkün değil. Çünkü Süper. çok çok kolay bir rota. Harikaymış. Peki devam edeceğiz. Daha bir 20-25 dakika sizlerle beraber The Vines dinliyoruz. Don't listen to the radio. Onlar don't listen to radio diyor ama siz dinleyin. Burada sohbet ve iyi müzik sözü vermiştik. Ona e, sadık kalacağız. Bir yere ayrılmazsanız dünya turumuz devam edecek. <Gülüyor> Reklam Aç kapa Artema Aç kapa Artema Aç kapa Aç kapa Artema Aç kapa kapa aç, kapa aç Aç kapa Kapa Aç Artema Aç kapa kapa aç, kapa aç Aç kapa Kapa Aç Artema Reklam Hotel Mare'den Ramazan Sürprizi Bir hafta iki kişi yarım pansiyon Açık büfe konaklama 1500 lira Taksitli ödeme imkanı ile Denizli Sıfır Otelimizde unutamayacağınız bir tatile var mısınız? Ayrıntılı bilgi için 0252 712 32 11 Lavanta Bahçelerinde Hoş Bir Gezinti Boğaziçi Lavanta Kolonyası Reklamlar Bitti FM 94.5'te koskoca bir Asya kıtasını yedik bitirdik arkadaşlar. Biz bir buçuk saatte koskoca Asya'yı bize gezdirttiler. Ee, en son... Nereye gidelim dediğim diye Lale'ye da e, yavaştan Latin Amerika cevabını verdin. Doğru mu? Evet. Yavaştan doğru. gidelim dedik değil mi? Ee, biz e, 12 ay sürdü Asya seyahatiyiz. Asya'yı 12, 12 hale gezdik. Evet biz. toplam 14 ay süreceğini düşündüğümüz dünya turunun 12 ayını Asya'da geçirince bize bir panik hale aldı. <gülüyor> Haydi artık geçelim. Ee, en ucuz bulduğumuz bilet e, Kuzey Amerika'ydı. Amerika Birleşik Devletleri'ne bulabildik en hmm. ucuz geçişi. Gerçekten mi? Ee, evet yani orada genelde Los Angeles ya da San Francisco'ya uçuşlar daha ucuz oluyor. Aynen güzelmiş. Ee, i̇şte Filipinler'den ya da Hong Kong'dan, Hı -hı. Jakarta'dan. Biz e, Jakarta'dan uçtuk e, Amerika'ya. Büyük bir şok yaşadık. Daha önce Amerika'ya gitmişliğimiz vardı ama e, Endonezya'dan sonra oraya gidince bir senelik Asya'dan sonra bir anda şok geldi. Şok olduk. Her şey çok pahalı geldi. Hı -hı. Bir gün önce iki dolara toplam iki kişi yemek yerken orada sadece sekiz dolara bir meyve suyu alabildik falan marketten. Of. Böyle bir şok olduk. E, orada bir arkadaşımıza kaldık hatta bir hafta. E, Oktay. Ona da buradan selam gönderdi. O da şu anda veriyorum. işi bıraktı. O da geziyor. Bulaşıcıdır. Kötü <gülüyor> <Çiyotu> örnek yaptınız <gülüyor> yani çocuk çocuğa. Evet bulaşıcı. Bence güzel örnek yapmışsınız bu arada şaka bir yani. Onun zaten gönlü vardı. Hani biraz da bizle de konuşunca sanırım Hı -hı. iyice şey yaptı. O da şu anda Endonezya'da olsa gerek. Ee, bir hafta onda kaldık. Sonra baktık hani e, ne yapalım ne edelim. Ee, orada bir e, HelpX diye bir siteden bir iş bulduk. Bize <gülüyor> yiyecek ve yatacak yer verdiler. Bir ay bir evde e, farklı işlerde çalıştık. İşte boya, badana. Neredeydin şu anda. Kaliforniya'da. Ee, San Francisco'da mısınız? San Francisco'dan Santa Cruz'a çalışmaya Cruz'da. geçtik. Ha, güzel. Ha, güzel. Evet. Orada işte bir, bir ay çalıştık. İlk ne ay yaptın mesela sen? Valla sıva yaptım. Sıva yaptım. Ee, Evi şey yaptım diyeceğiz sanıyordum ben. Yok. Finans müdürlüğünden sıvacılığa <gülüyor> evet. doğru. Evet. Finans müdürlüğü de yapsaymışım bari onları. İhtiyaç çoktu orada. Yok evet. <gülüyor> yani hem de organik bir ev yaptık. Çamur oh. Çamur'dan. Onun sıvasını yaptık işte. Hı -hı. İlker ne yaptı? Ee, ben de bir şey yapıyormuş gibi. Yaptın. <gülüyor> <gülüyor> Yok biz aslında e, ne iş olsa yaptık. Bu e, belki bilmeyenler vardır. helpex.net web sitesi. E, couchsurfing gibi e, ama insanların evinde kalma üzerine dayalı bir şey. Emek si veriyorsun onların konaklama veriyorlar. Evet siz onların hani basit projelerine yardımda bulunuyorsunuz. Mesela bu ne olabilir? Organik bir bahçeli o o vardır. Hı -hı. Do domates toplanacaktır. Ya da böyle e, sürdürülebilir materyallerden bir ev yapmak istiyordur. Hı -hı. Çamurdan. Ona yardımcı olabilirsiniz. Ya Çok da yani i̇şte basit işler yapıyorsunuz. Bu insanlar da size, e, size bir oda veriyorlar. Size üç ön yemeğinizi veriyorlar ve arkadaşlık veriyorlar. Öyle güzel bir ortamda. Arkadaşlar. Paranın geçmediği ama evet. acayip de işin döndüğü ilginç evet, bir ortam. Bu, bu mükemmel. Ne, bizim için güzelliği insanlarla tanışıyoruz. İşte bir Kaliforniya'da insanlar nasıl yaşar? O turistik şeyden çıkıp evet. para harcamadan biz hep övünüyoruz zaten. Amerika'da Hindistan'la aynı miktarda para harcadık ki bu İnanılmaz gerçekten yani. çok şey bir şey. İnanılmaz. Büyük bir şey. Bir de Amerika'nın hani Amerika'da kocaman bir yer oldu. ...olduğu için harcama yaptığın yerler çok değişiyor. Ee, özellikle Kaliforniya eyaleti o konuda... ...çok pahalı. ...biraz pahalılığıyla da ün salmış bir eyalet bu arada. Evet. Oradan e, bir ay sonunda yolumuzu, rotamızı e, Meksika'ya çevirdik. Meksika'ya gittik. Meksika'nın güneyinde e, ucuz ve güvenli eyaletlerin... ...şu anda Meksika'nın kötü bir önü var. Çünkü Bilmiyorum. tehlikeli var. Tehlikeli diye. E, ucuz bir eyaletinde e, yaklaşık bir ay e, kaldık ve bu arada da İspanyolca kursuna gittik. Hı -hı. Bu kursa Guatemala'da devam ettik. Guatemala bu arada dünyada İspanyolca öğrenebileceğiniz en ucuz yer. Öyle mi? Yani saati 3 ya da 4 dolara size özel bir birebir öğretmen veriyorlar. Ve günde 5 saate kadar ders Peki. alıyorsunuz. Ha, bu da öğrendiğimiz çok şahane. Ayrıca, evet, ayrıca aynı, <gülüyor> Hemen gidiyorum aynı zamanda sizi Guatemala'lı bir ailenin yanına yerleştiriyorlar. Yani sizin İspanyolca'dan başka bir dil konuşma ihtimaliniz hmm. yok. Kalmıyor. Peki o Abi, çok ilginç sistem tabii o ailede bu işten hayatını mı kazanıyor ne yapıyor devlet onlara yardım mı ediyor okul, okul o aileye biraz para ödüyor hmm. siz de o ailenin yanında kalıyorsunuz işte çoluklu çocuklu o işte iki tane çocuğu vardı işte bağırış çağırış Nasıl, miydi, şey... tatlılar mıydı? Evet, benimle bağırınca daha iyi anlayacağımı düşünen çocuklar öyle. <gülüyor> çok <gülüyor> iyi çorba ya, diyor sesmesin. anlamıyorum bağırıyor çorba diye <gülüyor> bir şey değişmiyor aslında anlamıyorsunuz mi? Evet, kafana kakılıyor ama değil mi böyle <gülüyor> yani uzun vadede orada baya baya biz biz İspanyolcayı söktük. Çünkü başka bir opsiyonumuz yoktu. Hı hı. İşte oradaki gezilerdir. Zaten Orta Amerika ve Güney Amerika'nın öyle bir güzelliği var. İ İngilizce geçmiyor. Hı. Mecburen. Gerçekten. Mecburen İspanyolca konuşmanız lazım. Ya, Geçse İspanyolcayı bile... ben sandım ki daha evvelden biliyordum. Meğersem yollarda öğrenmişsiniz. Lale tamamen yollarda öğrendi Sayılır. Yani ben benim çok az bir şeyim vardı. Hı. Ama yani geçmiş zamanı bile bilmiyordum yani. Hı hı. Şöyle hı hı. yaptım diyemiyordum. Hep yapıyorum diyordum. Hep yapıyorum diyordum. Dün diyordum. <Gülüyor> Ama ondan sonra tabii mecburen şöyle böyle böyle öğrendik. Daha sonra tabi bu, bu bize inanılmaz kapılar açtı. Çünkü Asya e, yapısı itibariyle onlarca farklı dile dili kapsayan e, bir, erken, bir kıta. E, ama Güney Amerika'da bir İspanyolcanız varsa tamam bitti. Yani evet, Meksika'dan arada, e, ta Patagonia'ya kadar herkese iletişimde bulabiliyorsunuz. Bu arada hani olayın anormalliğine de dikkat parmak temasını bulmak istiyorum. Böyle hani gitmişken İspanyolca da öğrendik. O da bize kapılar açtı <gülüyor> dendi biraz önce. Hani çok basitmiş gibi söylendi. Bu Gitmişken İspanyolca da öğrendik bir ayda. O da bize kapılar açtı. güzelmiş yani. Ya başka... Burası biraz zeka da devreye giriyor tabii. Ay. Kolay şeyler değil bunlar. Ya aslında İspanyolca öğrenmesi kolay bir dil bence. Yani, ee, yani. Özellikle İngilizce İngilizce'den İngilizce, sonra yani. yapıları benzer. Hı hı. Ve aslında en güzel şeydi bu e, intense program dedikleri. O kadar yoğun bir şey yapıyorsunuz ki mesela bir bir ders alıyorsunuz. yoğunlaşılmış veriyorlar ve yani ailede kaf kalıyorsunuz. Kafanızı tabii. bile çeviremiyorsunuz. Kadın hani şey diyor hani dikkat et diyor şey yap diyor sürekli sizi konuşturuyor zorla evet, evet. yani Her artık sistem yanıyor tabii ben, ister istemez evet, konuşuyorsunuz zorla zaten. o kadar yo yoğun bir eğitimden hazırlık sonra hazırlık sınıfı gibi bir şey. Evet. hiç sıfır, daha da sıfır, fazlası şöyle, şöyle diyeyim mesela sıfır kelimeden bir ay içinde kendi gayet düzgün ifade edebilecek seviyeye gelen insanlar oluyor. Vay, vay, vay. Olur beceri. ya. Tabii, yani tabii. biz şey yaptık aslında yani tek bir yerde kalmadık birazcık Meksika'da öğrendik 1-2 e, hafta. Hı -hı. Yani 10 gün hatta ders aldık. Sonra Guatemala'da 2 hafta aldık. Sonra Hı -hı. Da ben Bolivya'da 3 gün aldım mesela. Yani gezerken öğrendik biraz toplaya Hı -hı. toplaya geldik gibi bir şey evet. oldu. Peki burada Laleciğim bir soru soracağım. Şimdi sen atıyorum 1. seviyede atıyorum ilk ülkede 1. seviyeyi bitirdin 2'ye geldin. Bunların sana bir şey mi veriyor? Sertifika mı veriyorlar? Yani onu mu gösteriyorsun benim seviyem Şudur diye yoksa her seferinde dil sınavına mı girdin? Ne yaptın? Yani ufak bir sınav yapıyorlar. Bazen hmm. konuşuyorlar, bazen e, yazılı bir test yapıyorlar. Öğrendiğin şeyi bir daha aynı şekilde görmüyorsun, değil mi? Evet. Öyle bir sevimsiz durum olmuyor yani. Bir de özel dersi hep bunlar. O yüzden ha. hocam, hocam ben o kısmı biliyorum. Ama tekrar, tekrar etmem Hı -hı -hı. lazım. Sadece pratik yapalım. Güzel. Diyorduk. Mesela geçiyoruz. E, çok tatlıymış. Ee, o şekilde oldu. Ondan sonra hani e, geze geze insanlarla konuşa konuşa e, geçti. Asya'da daha çok böyle yer ve e, yani coğrafya gezisi gibi geçerken e, kültüre çok inemiyorduk yani anlamaya hmm. çalışıyorduk ama dillerini konuşmayınca mümkün olmuyordu bir yerden evet. sonra bir görünmez bir duvar çıkıyor karşınıza e, Latin Amerika'da e, bunu aştık insanlarla daha rahat iletişim kurabildiğimiz için politika eğitim e, çok farklı konular konuşmaya başladık yani bu da e, gezimizin biraz kalitesini arttırdı o açıdan e, ama baktığınız zaman Meksika'dan e, Şili'nin en ucuna kadar aslında benzer bir tarihleri var e, yani işte İspanyolların ya da Portekizlerin gelmesi. Sömürge üzerine, kurulu, Sömürge evet, üzerine kurulu. Benzer tarihler aynı anda benzer şeyler oluyor. İşte madenler açılıyor. İşte Hı -hı. köleler çalıştırılıyor. Oradan altın çıkarıp işte Avrupa'ya götürüyorlar. Avrupa'ya gö götürüyorlar. <gülüyor> Daha sonra işte bağımsızlıklar başlıyor ülkelerde. Ama şu anda yine aslında bakınca yine Hispanik kökenli ailelerin yönettiği ülkeler var. Hı -hı. Hemen hemen hepsi öyle hala. Birçok darbe oluyor orada da işte. Darbeler var. de evet, falan evet. özellikle. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahale Müdahaleleri, müdahaleleri ee, i̇şte bu Muz Cumhuriyeti denilen ülkelerde özellikle e, işte United Fruits Company'nin yaptığı Hı -hı. şeyler vesaire. E, yani onları falan biraz daha öğrendik. Aslında ama herkes aynı dili konuşuyor. Aşağı yukarı aynı şeyleri yiyor. Asya kadar bir çeşitlilik sunmadı diyebilirim evet. çok e, Hı -hı. genel olarak ama e, daha fazla insanla tanıştığımız ve de bir şeyleri daha derinlemesine gördüğümüz için de ayrı bir yeri oldu bizde Latin Amerika'nın. Bir de şöyle de bir şey var yani e, Türkler yine ekstra puanla gidiyor. Güney Öyle ülke. mi? Çünkü şu an inanılmaz bir Türk dizisi folyostu var. Hacı can. Evet yani Ekvator'un köylerinde falan asıs Türk müsünüz falan diye. Bizde bir ara Meksika dizileri vardı böyle biz köle ev falan vardı. Şimdi Meksika orada ve evet Brezilya, dizileri, Brezilya dizisi vardı. Onlarda da bir Türk dizisi e, hayranlığı. Ne o izliyorlar de, mesela? Kuzey Güney izliyorlar, ne izliyorlar? Var Kuzey Güney. O da var. Ee, yani Şili'de sadece 7 tane o anda o ay, e, ay, ay. dizi mi söylediler? Vay. Bakar mısın? Ne neler ihraç ediyormuşuz? Haberimiz bile yok ben ya. Arap ben Arap taraflarına ben de Arabistan. Hakikaten ya. Ya muhteşem yıl ve Bin bir gece, bin bir gece özellikle neredeyse her yerde ve şöyle abartmıyorum, Şili'de herhangi bir gazete bayiline gittiğinizde e? bu paparazzi dergilerinin 5 tane varsa üçünde e, Halit Ergenç fotoğrafı, Aa. işte bir tanesinde. <gülüyor> De, Halit Ergenç şu anda hani o zaman olduğu kadar meşhur değil falan. Anca gitmiş oralara çok, demek. Evet ki. yani orada hangi dizi varsa en on en, en büyük yani. Haber popülaritesi var yani. Hı -hı. Ya, i̇lginç çok şaşırdım şu anda yalnız. Vallahi billahi. O yüzden mesela biz yani, Balkanları falan da biliyordum. Evet evet. Bu Arabistan tarafında bu arkadaş ne diziymiş? Ben bir bölüm izlememişim ne kaçırmışım ya. Sen, sen Türk'ün deyince ne diyorlar? Merhaba Sultan Suheyman falan mı diyorlar? Ne diyorlar? Onur. E, merhaba Onur diyorlar. Bu, <gülüyor> onur, onur mu? E, onur ki? Onur'la Şehrazat var ya şeyde. Ha, bir Gece'deki karakterler. Ha oradaki karakteriz evet, onları şey yapıyorlar. Sana Onur diyorlar. sana Ona da, da Şehrazat diyorlar. diyorlar. Ama Şehrazat diyemiyorlar. <gülüyor> Şehrazade diyorlar. Şehrazade o da güzel. ilginç. Orada da gerçekten hani böyle şeyler çok insanlarla tanışmanızı çok vesile oluyor. Hani çok kolay oluyor. Aa Türk müsün söyle böyle. Ve e, mesela ilginçtir Şili'de bile. Şili'de çok büyük bir Filistin e, komitesi var yaklaşık 300 bin kişi. <gülüyor> o yüzden çok böyle pro <gülüyor> pro-Filistin hani hmm. Türk Lübnan çok göçmen olduğu için hmm. Türklere karşı çok büyük bir sempati var. Hmm. O yüzden insanlarla tanışmamız aa benim arkadaşımın da abisi Türk oraya mesela orada hmm. Los Turcos deniyor. Turkos hmm. Zamanında Osmanlı devletinden gelmiş. Hmm. İşte bütün Lübnanlıları işte Suriyelileri Filistinlileri kapsayan eskiden hepsinin Osmanlı pasaportu varmış. Hmm. Yani Türk pasaportu varmış. Evet. O yüzden hepsine Turkos deniyor. Türk hmm. deniyor. Uh -huh. O yüzden yani kendilerine çok yakın hissediyorlar ve orada çok pozitif bir deneyimimiz de oldu özellikle İspanyolca konuştuğumuz hı hı. için ee, çok güzel anılar oldu çok güzel bir şey çok şıkmış bir yandan da hani hiç beklemiyordum mesela hani böyle bir evet. böyle bir şey anlatılacağını Osmanlı'dan dolayı ve o pasaportlu insanlardan dolayı evet, ve iletişimim bu kadar artacağını o dizilerle beraber iletişim bu kadar artacağını ben mesela şaşırdım hı. peki The World dinleyelim bir e, Love is Noise diyecekler e, hızlı ben nasıl geçiyor anlamıyorum hakikaten arkadaş bu programda bu zaman e, anonsları hızlandıracağız diye düşünüyorum. Dur bakalım ne olacak. Where, Love is noise sonrasında buradayız. Ayrılmayın. Proud of the stars that belong The Britanya sahillerinden puslu çocukların yazmış olduğu şık bir şarkıyla devam ettik. The verb love is noise dediler ama biz Britanya gibi puslu değil Güney Amerika gibi sıcak bir yerdeydik aslında İlker ve Lale ile beraber. Ya anlat anlat bitmiyor yaşaması nasıl keyifli ki burada dinlerken ben ah falan diye gözün önüne getiriyorum başka yerlerdeyim şu anda çok ciddi şekilde peki. Güney Amerika'da sizi bıraktık ama e, hani hazırda az vaktimiz kalmışken şunu soracağım bu kadar çok gezmiş, bu kadar çok güzel insan tanımış, bu kadar fazla tadın e, duygunun içerisinde kalmışsınız iki senede iki seneye yakın bir e, süre bu insan ruhunda yol ne tip değişiklikler yol açtı sizde yani ne getirdi bence götürdüğü bir şey olmamıştır ama e, hani beğenmediğiniz bir şeyler varsa onları belki e, arkada bırakmanızda yola açmıştırken. ...kendinizle beraber. Hani bununla ilgili çok merak ediyorum. İki sene ben buradan uzak kalsam... E, ...tabii ki de bana göre özel maceralar... ...özel istiyatlar olacak ama sizin için... ...subjektif olarak neler değişti? E, maneviyatla ilgili dünyaya bakışınızla ilgili... E, değişiklik aslında bunu daha çok bizi tanıyan insanlara belki sormak lazım. E, belki de evet. çok fark edemiyoruz. Mutlaka değişti. E, sen de ne hissettin mesela? E, sen kendinle ilgili. E, hissettiklerim daha çok gerçekten hani çok az şeye ihtiyacımız olduğu Mutlu olmak Hı -hı. için, yaşamak için. Her şeyin başı sağlık. Yani çok klasik şeyler ama hakikaten bunu ilklerimize kadar hissettik. Hı -hı. E, biz yokken burada hayat aynen devam etti. Bir gün biz olmayınca da devam edeceğini gördük. Farklı bir şekilde yaşarken. E, ve dünyanın her yerinde insanlar inanılmaz e, şartlarda kimisi çok zengin, kimisi çok fakir kimisi günde iki dolara yaşıyor yani e, çok farklı koşullarda çok mutlu olan insanlar da var yine mutsuz olanları da var, nereye giderseniz gidin e, farklı farklı her yerde insan var e, ve en çok etkileyen şeylerden e, birisi de çok iyi insan var, dünyada iyi insanlar dolu, e, bize hiç karşılığı olmadan hiç bir de bize, bizi bir daha asla görmeyeceğini bilerek inanılmaz yardımlar yapan insanlar oldu e, evini alan, yemek ve yani bunlara muhtaç olduğumuz için değil sadece yani bunu yapmak için, için, evet. için değil mi? Yani inanılmaz yani böyle bir karmaya inanıyorum ve hani bizim bu karmaya büyük bir borcumuz var şu anda İlker'le bilmiyorum Sultan Ahmet'e mi gideriz artık orada <gülüyor> insanları mı toplarız eve mi getiririz bilmiyorum tabii ki yabancı olmak zorunda da değil aslında tam aksine evet. şu anda bizim ülkemizde de e, çok fazla sosyal e, olaylar oluyor hı hı. E, işte Suriyeliler var e, pek çok yardıma ihtiyacı olan insan var hı. aslında gerçekten yardımcı olmak hayatı e, çok güzelleştiriyor e, ve yani birçok bir maliyeti de yok aslında bazen güzel abi iki çift laf ya da bir gülücük bile yardım. <gülüyor> Birbirimize yatıyoruz evet, yani e, aslında çok önemli. Her Onu gördüm. Yani her Önce her koşu... bir anda alıp Fırlatıp çöpe atıyorsun değil mi? Ön yargı diye bir şey kalmıyor. Hani gezip görmek, orayı tecrübe etmek, o insanları hissetmek, o insanlarla iletişime geçmek, daha önce bize okutulmuş ya da yazılmış ya da e, hani devlet eliyle yazılmış bir takım tarihler ve söylemlerin aslında çok da günümüzde geçerli olmayabileceğini bize gösteriyor. Doğru mu İlker sence? Evet, yani insanları ön yargısız, tamamen ön yargısız e, görmenin ya da onların sizi mesela insanlarla tanışıyorduk, bir üzüyorduk, Türk Türk Türkiye hakkında hiçbir fikirleri yok. Harita gösteriyorduk. hayatın haritada görmemiş. Hani Oo. bir şey ifade etmiyor. Yani harita ya, falan... Türkiye. Yani böyle bir insanla konuşmaya çalıştığınızda biri yardımıyla Hı -hı. İngilizce'de konuşmuyorlar. Onların size bakış açısı o kadar saf ve duru ki yani sizi hiçbir şekilde bir sınıfa koymuyor. Çünkü ee. bilmiyor. Siz tamamen farklı bir canlısınız. Ee. Yani birazcık da olsa insanları sınıflandırmadan böyle rahat e, e, yeni bir bakış açısıyla bakmayı birazcık gördük diyebilirim. Ama benim aslında gezmekten öğrendiğim belki insanlara da tavsiye edebileceğim şeylerden en önemlisi gezmek ne ne güvensiz ne çok pahalı ne de çok tehlikeli yani bunlar biz yani çok özel bir güç kuvvet ya da sağlığımız inanılmaz olduğu için 21 ay gezmedik yani. Ee, çok pahalı falan da değildi. Yani biz de yani çok zengin insanlar da değiliz. Normal ofis işlerinde çalışan hı hı. iki insanız. Yani bu çok... E, Birçok insana çok zor gibi gelir. Hani e, ulaşması zor. Ya işte nasıl yaparım. Ama eğer içinizden e, içinizden geçiyorsa... Ya da aklınıza hayatınızın bir noktasında... Bazı şeyler bırakıp... En azından bir Asya'ya gideyim. Bir dünyayı göreyim diyorsanız... Bunu kesinlikle ertelemeyin. Ya da kesinlikle e, bu düşüncelerden vazgeçmeyin. Böyle bir e, hayatında sinirlenme... Sinyal bekleyen, bir şey olsa da gitsem diyen insanlar için bu da, Siyal, bir bu da sinyal, sinyal olsun. Yani. Sinyal olsun. Evet. yani çok zor şeyler değil bunlar gerçekten. Evet. Vallahi ben çok etkilenedim. Ne diyorsun Bilge'ye geçiyor? Valla yani çok şahane gerçekten. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür teşekkür ediyoruz. Ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Gerçekten hani ediyoruz. eminim ediyoruz. burada e, dinleyen birçok güzel insan da... Onların e, da tüylerini niken evet, niken Evet ben de. aynen öyle olduğunu düşünüyorum çünkü birincisi anlattığınız yere çok güzel ifade ettiniz. Biz burada yaşa ben resmen yaşadım. Hani tabii ki de gidip orada keşke sizle ben de bir, bir takım şey yaşayabilselim ama burada çok güzel hissettik. Her konukta böyle olmuyor. Bunu özel bir yetim şeyiniz çok kuvvetli zaten. Hani bütün dünya hayatınızda insanlarla girdiğiniz diyaloglardan da belli zaten. Buradan eminim birçok güzel insana bir yol gösterici olmuşuzdur hep beraber radyo coğrafik olarak sizlerin sayesinde diye düşün. Ben çok teşekkür ediyorum ve çok da gurur duydum bizi seçtiğiniz Buraya bugün geldiniz. Daha 10 gün önce İstanbul'a geldiniz. Ee, ve buradan da ben şöyle söyleyeyim. Çok e, farklı ve güzel iki insanı konuk ettik bugün. E, kolay bir iş değil. Burada bu kadar rahat ve bu kadar bir şekilde anlattıklarına bakmayın aslında. E, kendi içinde çok ruhen ve bedenen zorlayıcı bir iş e, geride bırakılmış. Ben inanıyorum macianın devamı da gelecek. Coğrafikada e, sezon 2 bölüm 1 yapacağız burada diye düşünüyorum inşallah. Yıldızlanda <gülüyor> ve Afrika'ya da gideceğiz daha. Inşallah. Aynen. evet Mutlaka <gülüyor> ilerleyen dönemde ben herhalde olur diye hissediyorum. Çok ben... çok teşekkür ediyoruz biz de. Teşekkür edemedim ben. İçimde Olsun. kalmasın. Cem ve Bilge çok sağ olun bizi çağırdığınız için. Azıcık da olsa birilerinin yüreğine gezme aşkı mutlaka. tutuşturabildiysek mutlaka ne mutlaka Mutlaka. O zaman son sözü size bırakalım. Buradan güzel insanlara, güzel insanlar son selamı çaksınlar. Ben Deniz Sarıoğlu mikrofon başındaydım. iki saat boyunca Lale ve İlker'i ağırladık. Burada dünyayı dolaştık. Elden geldiğince sizlere bunu paylaştık. Son söz Hilal'e e, ve İlker'de bilgiye giden sonra tabii. Ben de Ay Budakları temsilen bugün buradaydım efendim. Hoş geldiniz, e, hoş gittiniz. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Umuyoruz sayenizde daha çok gezegen vatandaşı olmak isteyen insanı e, çok güzel. E, ağırlıyor olacağız. Ya da işte onlara umut veriyor olacağız. Buyurunuz son söz, e, son söz sizde. Son söz sizde İlker'cim, Helal'e'cim. Evet, tekrar çok teşekkür ederiz. Ee, bizim için büyük bir zevkti burada olmak. Ee, Türkiye'ye döndüğümüz için ayrıca çok mutluyuz. Herkesi çok özlemişiz. Ülkemizi özlemişiz. Ee, i̇nşallah güzel günlerde hep beraber i̇nşallah. yaşayacağız. Ben buradan bizi muhtemelen dinlemiyor olsa da bizi e, kamyonla alıp 28 saat boyunca e, bizi 1500 kilometre güneye götüren e, kamyoncu Şilili Oscar amcaya teşekkürlerimi ile dinler. Ay Oscar amca <gülüyor> ya. selamlar evet. o zaman. Buradan evet herkese tekrar iyi bir hafta sonu diliyoruz kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Hoşça kalın. was mine, She turn and lend a smile, to see that she's gone, but in a whisper she'd arrive, and dance into my life, like a music melody.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 Kaçış rotamızın playlisti olacak Doğa, macera, dünya seyahatleri Motosiklet, surf, kaya tırmanışı Snowboard, longboard, yamaç barışlı Dağcılık, sikayat, bezjump, triathlon, kaykay Downhill, mountain bike, of Aman evladım boşver dedikleri şeyler Ve daha neler neler Radyo Geografika dinle, şehirde kalma Dikkat Annenizle beraber dinleniriz